Geçen hafta baş e, daha önceki haftalarda değil mi? Hocam, 15, gün 15 gün önce, 15 gün önce ekonomi politikteki yeni olayların verdiği bir vizy e, başlattırdık. İlk görüşmecimiz şimdi Arap Dolar İngilizli Ustucumuz da bugünkü konuşmamızın metin e, yokça e, başlayıyorsunuz. E, Bu başlık üzerinden konuşacak ekonomi politikteki yeni olaylar başlıyor. E, belki ben biraz e, bir yol açabilirsem açabilirim. Ondan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Eee zorlandığınız yani, bir Fözelde, e, e, yarım saat veya 35 dakika mıydı? E, e, bu süre olacak. Eee bu süre olursa performans sorabilirim. Belirli bir süre Evet, hep sana yapabiliriz. Onun ismini Özgürleştiren partisi var ben cesaret edip konuya gireceğim. Herkesten de e, cevabını bekleyeceğim. E, şimdi açık söyleyeyim. E, şeydeyken, evdeyken böyle bakarken e, şey yaptım. Önce bir bazı yere çizdim attım. orada belirtiyim. Niye çizdim attım? Evet. E, <gülüyor> şimdi şey, konu çekti. Şey, yani şuraya yazdım. E, burası ancak sırası var. Sonrası yeni baştan yazacağım. E, din iktisat, felsefe bağlamında bir şeye bakmaya çalışacağım. Bakmaya çalışacağım şey, bugünün dünyasının ee, yani e, çok da çekilerek söylemeye gerek yok. Şimdi kutsalık. Kutsalık ismi iktisatçının dilinde iktisadi büyüme. Ben o iktisadi büyüme kavramını çok iktisatçı özgü bir kavram olduğu için çok sevmiyorum. E, yani işimi yaptığım zaman seviyorum da onun dışında çok kullanmıyorum. O niye? Herkesin anladığı ve herkesin içinde olduğu, herkesin içinde yaşadığı, çırpına çırpına yaşadığı, somutlaştırarak yaşadığı, herkesin çok iyi bildiği yeni kutsaldan başlayacak zenginleşme. Yani gitmeye çalışacağım yer o. Bir daha söylüyorum, zenginleşme. Yani ee, son dönemi Yeni kutsal. Hmm. Geriden başlayacağım. Ee, biraz dağını gidebilirim. Beni düzeltirseniz. Ee, mümkünse ben konuşurken değil de daha sonra bütün soru vereştirmenizi bekliyorum. Konuşurken ben ancak kendimi toparlayabileceğim. Ee, birazcık dağını gideceğim. Çünkü çok da kolay değil. Ee, bir saçın dışına çıkmak, terserici olmadan felsefe yapmaya çalışmak, ee, satçı olmadan felsefe sat yapmaya çalışmak, ee, hiç satçı kabul etmiyorum, ee, olmak da istemiyorum, belki olamaz hem olmak istemiyorum. Daha çok ekonomik politik felsefesinden bakmaya çalışıyorum. Tabii o zaman iş çok zor düşün. Çünkü ee, Freud'den Ticat değil, Skorot'a değil. Spinoza'ya Filozof değilim. Dolayısıyla bana ait olmayan bir alanda birinci alan, ikinci alan, e, profesyonel olmadığım alanlardan bahsetmeye çalışacağım. E, arkada Ruso siyaset felsefecisi değilim. Üçüncü bilmediğim olan. Diyeceksiniz ki madem bilmiyorsun niye bilmiyorsun? Nihayet bildiğim bir yere geleceğim izninizle. Kurtarıcım olarak onu bekleyeceğim. Ee, bir sisli bir isim. Böyle bulutların arasından falan çıkan bir isim. Herkesin çok iyi bildiğini zannetti ama bence bilmedi. Türkiye'de hiç bilmedi. Bakın ilk bir yerde Türkiye'de hiç bilmedi. Sislerin arasından beliren bir isim. 300 sene de bugüne. Sıra vakmi maksa, şarap, fevriye şarap. Ee, i̇sim, isim, ismit. İsmen herkesin çok iyi bildiği. <gülüyor> Cismen, ee, ya yani çok az kimse bildiği. Adam yani. Adam. <gülüyor> evet. Oradan, ee, oradan, oradan bir yere daha geçeceğim yine bilmediğim bir alan. Yahut. Yine böyle şimdi Smith'le beraber herkesi böyle kıpırdatacak bir alan. Böyle ne iş var bizim bunların içinde? Buraya değinmedi. Değin. Kim orada yazmaya başladı arada. Onun da fapot bir sistemi var. Evet. yani onu bilmek zaten çok zor. Ee, bir de bir alan daha çok iyi bilmediğim bir alan. Ee, bütün bunlardan sonra da insan denen dipsiz ihtiraslarının sonsuz ihtiraslarının özellikle bu dönemde sonsuz ihtirasının farmalında yuvarlanan bir tek şeyde kendini realize etmeye çalışan bir tek şeyde pardon iki şeyde bir varlıklı olmaktan, iki varlıklı olarak görünmekte. Görünerek de varlıklı olmak. Biliyorsunuz, Geyribo'nun e, Societe düz pektakta yani temaşa takımında e, arkadan Bobetski'nin boşluk çağında e, anlattıkları bir, bir dönem var. Bir, bir insan var. Bugünü anlatıyorlar o lerdüvitte, yani boşluk çağında var olanın tek biçimi var. Var tek biçimi varlık olan. Varlık değil değilseniz yok. E şimdi bütün bu bir de kutsalık koymaya başlayacağız, çalışacağım. İşler karışacak, ben de karışacağım zaten Gelin beraber, o da çıkalım. Şimdi Freud kanamsar neyle diyor ki ee, biliyorsunuz işim icabı diyor insanı inceledi diyor. Başka yaratıklara da baktığımı diyor. İnsandan daha hain bir yaratık görmedi. Doktor. Şimdi Freud bir şey daha söylüyor. Sonra Freud'tan kurtulmaya çalışan çok az bir bir alan. Freud bir şey daha söylemeye çalışıyor. Diyor ki insanların bu varoluş sürecinde iki tane olay burada hemen not ekliyorum şimdi iki tane olay insanlığın tarihinde belirleyici olmuş. Bir Kopernik Toperlikle bir şeyi anlamıştır insan veya hiçbir şeyi anlamadığını anlamıştır. Tarı Yani yok. Veya burada Yok tarafını bırakalım. Konumuz o değil çünkü. Burada değil. Yani, yani yer üzerinde değil. O kesin. Olsaydı koparlık olmuyor. <gülüyor> bir diyor o, var. diyor ki. Bu insan Allah da etmiştir. Yani o dezanşan <gülüyor> dediğimiz yes. e, yani Fransızca'da en çok arkadaşım var. Bunun için de söylüyorum. Dünyadan kopuş. Yani bu bunalımı poşu. <gülüyor> İslamcı yazarlar da büyük sevgisi de şey işte ederler. gördünüz mü? Yapan çalışmanın başı. Şimdi Kore'ye gelmiyor. Yani bu batıya ait bir şey yok. Şimdi Kore'ye gelmiyor. <gülüyor> o zaman merkez düştü. Tanrı merkezde yok. <gülüyor> Vahim olan insan Merkezdeki var, yok. Nerede bir bit? Burada nasıl var duracağız? Ne başlıyor? Modern zamanlar başlıyor. Yani çok genel modern zamanlar diyorum. Evet. Evet. Şimdi onun sosyolojik veri de siyaset felsefesi açısından ama gerek yok. Modern zamanlar başlıyor. Yani ben şimdi Freud'u bırakıyorum, ben şimdi özetliyorum. Şimdiye kadar Freud'u dediğini şeyden bundan sonrası benim söylediğim Yani teolojik düzen bitiyor. Bu arada ben <gülüyor> çok tartıştım. Yani değerli görüşler. Tekrar söylüyorum, teolojik düzen bitiyor. Teolojik düzen bitmesi ekonomi politik olmazdı değil bir panellere. Geologik düzenin sona ermesi, ekonomik politiğin hayat bulması demek ki ekonomin değişti. Öyle zemittim. Yani benim kendi değişimime tariha yer üzerinden el çektiriyor. Dışarı kopar bir. Ne baş O değil mi? Hayır. hayır. değil. Hayır ben. Bu büyük. <gülüyor> Evet, ben bir <gülüyor> buraya kadar söyledik küçük bir şey açabiliriz tartışma açabilir miyiz? Evet, ama buraya kadar olanı bile bitirmedim şurayı bitireyim ve açalım <gülüyor> çünkü şimdiye kadar daha çok Freud'u falan özetledim <gülüyor> şimdi bitiyor niye bitiyor? bir şey için bitiyor geçen sefer tartışmıştık felsefe perspektifli bir dünyanın varlığı için Şu çünkü daha önce felsefe yok altını çizerek söylüyorum. Biliyorum ki tartışma var. Felsefe perspektifi bir dünya ne demek? İlk olarak bireyin varuzlu bir dünyadır. Hep verdiğim bir örnektir ama yine vereceğim. Çok önemli ve anlamlı. Sürat da vereceğim. Yani, Burak da hemen hatırlayacağım. Örnek şu. Ee, Morye'nin anfitronluğunda Şöyle bir sahne vardır. Öğrenciler bildirir. Ama çok önemlidir. yerinde dehasını gösterir. Şudur. Ee, Oyunda olup da izledim. Yanında çok sıkılan arkadaşlarım oldu. O oyuna tahammül ettiler. Teşekkür ediyorum. Ee, şöyledir olay. Üç kere kapı bulur. Kapının dışını göstermez oraya. İçerisini gösterir. İçerideki sonra ki de kim var kim ilk olarak kim sorusu sorulur. Dışarıdaki görünmeyen cevap verir. Sen moi. Moi ben ilk varıyor. Daha önce mu yok. Batının dışında bir yerde o tarihte hare. Bugün var mı? isteyen varsa tak. Ben yok. Ben ilk olarak Ama Moryer bitirmiyor. Moryer bitirir mi? Enmez Bitirmez. Devam ediyor. İçeriden. Dışarısı görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Mua, muaseki deniyor. Diyor. İçeride. Yani ben. kim? Soru bitmedi. Ben kim? Orası bitti. Ben Tarihsel düzen bitti. Ben geldi felsefe perspektifli. Ama bu ben kim? Bütün mesele orada var. Molière, Charles başladık. Başka da Molière olmaz. Ben doldurdum. Tek bir soruda bir dönem oldu. Ben kim? Ben kimin cevabı bugün yok. Ben kimin cevabı bugün zenginliğin arkasına gizlenmiş zenginin içinde onu pivote eden kutsalla verilmeye çalışılıyor. Ama asıl cevap zenginlikte. Yani iktisat. Bugünün cevabı ister meselik de, benim gibi oran. Kutsalı içine alıp emmiş dış kabukta ama asıl olan iktisatlar. İktisatın getirdiğini Lipovetski'nin boşluğunu çağırdı. Boşlukta yüzen bizler, zenginliğin görüntüsünde var olmaya çalışan bizleriz. Görünerek görünmeye çalış, görünerek var olmaya çalışan ama biliyorsunuz görüntü ismi üstünde anlıktır. Onun için her an bir daha görünmek isteyen, her an bir daha var olmak isteyen, her an bir daha buna bir var ama yok. yok. Ee, Buna narsisizm İpovedski narsisizmi, narsislerin toplamının yarattığı toplumsal, sosyo düzen Bugün. Narsis, neyle narsisizmini onaylıyor? İktisadı kabuğu. Yani zengin. Şimdi burada biraz evvel söylediğim bir filozof var. Bulutların arkasından bizi namik yapan, ev sallayan, çok da fazla gülmeyen, Marx kadar büyük ve kesin laflar etmeyen, önünü görmeyen Smith var. Diyor ki Smith, kimsenin çok fazla bilmediği bir yapıtında önce sürpriz vardı. Önce sürpriz vardı belirsizliğin canlardır. İnsan önce hayret ettir. Felsefe diyor, hayretin çözülmesinin isteğinde başladı. Ben devam ediyorum. Felsefe zaten istemenin istemesidir. Aksesinde felsefe yok. Eğer teolojik düzen varsa istenecek şey olsa ne isteyeceksiniz? cevabı var. Yani bir takım tartışmaların içinde durabilirsiniz. Ama istenecek bir şey yok. Ne isteyeceksiniz? Simitten biraz evvel başka bir tane. Kısa boylu. Bizim siyah mühle saçları. Kapkarı gözlü. Her zaman önünde bir zaman yukarıda değil. Hiçbir zaman, hiç kimse eliyle işaret <gülüyor> veren de değil. Yol gösteren de değil. Yol göstermeyi soyunan da değil. Maymunit'in bir kitabı vardır. Le Livre de Zegare, kaybolmuşların kitabı. Oradan gelen, o soydan gelen Spinoza. yol yok. Ama soracağı soru çok. Soracağı soruların cevabını hayata Yani biraz evvel söylediğimiz dönemi somutluyor. Yahudinin adamlarını karşısına alıyor. Diyor ki getirdiğiniz düzen üzüntü yaratıyor. Korku salıyorsunuz Tanrı'yla. Korku üzüntü kaynağı. Diyor. ya, yani, bana ait deydi. Korku, üzüntü kaynağı. Korku üreten üzüntü veren neşe veremez. İnsan diyor var olmak için neşe diyor. Dönemi aşk. Dönemi artık tabii orada uçurdular geri al sözünü diyorlar. Cevap veriyorum. Kutsal kitabın 14. satırına bakın. Ahavda duruyor mu? Üsteliyorlar. Teolojik düzeye sorguluyorsun diyorlar. Kutsal kitabın 19. satırına bakıyor. O zaman seni sürüyoruz. Devamda yakınabilirsin. Başka bir gün değil. Gidiyor ama gittiği yerde Büyük bir dönemi açıyor. Lasım ki o gelecek. Moyen'dir o gelecek. Dekat var. Leibniz de var. Leibniz de var. O Leibniz ki o ünlü büyük Leibniz ki duyuyor bu küçük Sefarat Yahudisini. Ününü duyuyor. Diyorlar ki Tam Serdar'da diyor sokaklarda dolaşan bir kendi halinde dolaşan birisi var burada. yani bir şeyler yazmaya başladı onu çok hafife alma büyük üstadmıyor ben de kartı eleştirdi zaten de eleştirmen dışında hiçbir şey korkudan korkuyor korkuyla büyümüş olduğu için genetik olarak korkuyor korktuğunda saplanıyor her ya şey yayınlamak bile sanmayın yakınmaktan da zor olduğunu. Lightness gidip görecek görüyor. Böyle dik merdivenle evini geçiyor. Ünlü Leibniz, minicik Spinoza'nın ayağına gidiyor. Konuşuyorlar tabii face yok, mesaj yok, bilmiyoruz ne ne yapıyorlar. Olsaydı konuşurken bir anlamda mesajlar mesaj yolladı Lightness bir tarafa falan. Yok. Ne konuşuyorlar? Ama spinozanın güncesinden anlıyoruz ki. Spinoza şöyle diyor. Spinoza diyor ki Ya bu büyük üstad diyor korku için yazık diyor Tanrı'dan ama en çok ölümden korktum. Güncesinden otur. Şimdi <gülüyor> diyor ki Büyük Üstad ki oradan başlayacağız biz aslında. Ama zamanında yarısı geçti. Başka bir zaman. Diyor ki Büyük Üstad. Küçük boy Büyük Üstad. Diyor ki Ey hahamlar diyor mutluluğu engelliyorsunuz. Niye? Çünkü aklı engelliyor. Niye? Çünkü getirdiğiniz kurallar olayların anlaşılmasını engelliyor. Olayların anlaşılması engellenince olayların doğal akışı içinde kabullenmesini de engelliyorsunuz. Korku üretiyorsunuz. Niye? Bilinmezliğin egemenliği için. Korku üretiyorsunuz. Olayların anlaşılması ne demek? Modern zamanları bizzat henüz rasyonel daha önce kimsenin örgütleri yok. Olaylar yazıyor zaten. Ne olacak? Ne olacak bilemez. Ve yazıyor. Deniz yazıyor. Din diyor. Çünkü diyor. Asıl konuya nihayet yedebileceğim. Çünkü diyor. İstekten bahsettik başlarken filozofiden başlatmaksız değil. Çünkü diyor istek diyor arar. Varlık var olmayı arar. Varlık varlığı arar. Varlık perselenas kendini gerçekleştirmeyi arar. Ee, bir küçük şey anlatıp sonra şey yapacağım. Bilmi Hoca'nın soruları var. Sonra devam edeceğim. Evet. Evet. Ama daha asıl konuya giriş yaptığımız Zeytinleşmeyi. Varlık diyor. İsteyerek. Ben bu diyor. Tahayyün gücü. Tahayyüldür. İsteyecek bir şey yoktur orada. Biz akıl da yoktur. Olayları da anlayamayız. O zaman diyor istemenin istemesini gerçekleştirmek için ve neşeye erişmek için akıl şarttır. öylese diyor, ey seferi yazdıklarınızı reddediyor. Benim yorumum Spinoz'da hayatı boyunca reddedemediğini vuruşur. Bütün kavramları bu e, reddeemediği etkiledi ve bu o de siyaset felselesinde de reddedemediği kavramlık gün mesela sık grubun dalgalanmasından bahseder buruh dalgalanması aslında Maran bir yaptığı yani Yahudinin dışında Yahudilikten itilmiş Yahudinin artı dininden de reddedildiğinde ne yapacağını bilmez bir bu halini anlatılmıyor. Bunu etiğinde ve siyaset felsefesinde görüyoruz. Şimdi buradan bugünün zenginleşme kavramını örmeye geçeceğim. Ama hocam gördüm ki büyüktü yani böyle demeyelim. <gülüyor> yani, evet. Peki ben bir e, iki dakika ara veriyorum hocaya veya başka soru varsa sonra, <gülüyor> sonra bir, şey <gülüyor> bir, dakika, <gülüyor> bir dakika şunu bir ortalığı göre siz buyurun. <gülüyor> Hocam siz buyurun. Ee, tabii ki başka sorusu olanlar da varsa. <gülüyor> tabii elbette. Yani. Evet. Ee, soru sormak isteyen başkalarının ev koymak istemem zorunda soru. Bu, nasıl olur? Bunu yapmak istemiyorum ama ama bazı sorunlarım var. Sorunları. sorunları <gülüyor> evet o sorunlarım var. Bunlardan biri şu. E, Kopernik devrimi ben söz ettiğiniz netin, evet Kopernik devriminin e, Tanrı'yı merkezden uzaklaştırmak ya da Tanrı'yı merkezden eşitlemeyle ben söylemenin Freud'den nakletti. Freud böyle bir şey söylemiyor. Ben söyledim, Neyse. Tabii değil. gele kere, bir kere e, söylüyorum. Hayır, oradan Söyleye da <gülüyor> söyleyemez. Şunu da dedim. Diğer soru. Size <bizi> vermiyorsunuz yani oradan. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Çünkü modernikteki devrimi insanı di dünyayı ile de santralleşmiş. Yani dünya artık kosmosun merkezinde. Zaten öyle. söylenen şöyle uzaklaştırıldı önce. <gülüyor> Kosmostan söz ediyoruz <gülüyor> yani. Şeyin problemi ki bir astronomik tespit çok ne var. var ama bu astronomik tespitin Tanrı'nın merkezsizleşmesi gibi bir implikasyonu olamaz. Dünyanın merkezsizleşmesi ve evet. artık dünya kosmosun ya da kainat sisteminin merkezinde değilmiş. Güneş evet. onun çevresinde artık öteki gezegenler de ediliyor? Şimdi şunu da anlaşıp sorun şu ee, astronomi değil, Globalik devrinin desentralizasyon yani. merkezsizleşmesi insan mıdır dünya? Önce dünya, önce dünya pardon önce dünya parı insan tamam ama dünyanın merkezsizleşmesinin dünya işte, dünya artık merkezde değil ama şeyde gök gökbirikayi de toplamikatta merkeze merkezde. dolayısıyla parı tamam. artık merkezi değil sır değil ama artık bu kolay çıkarsana bir şey bu şey değil. Böyle bir implikasyonu atlayamayız. Yani, you are jumping to the conclusion right away. Böyle bir şey yok. Yani dünyadan, dünyanın desantralize oluşundan, tamrının desantralize oluşundan ilişkin bir çıkart nasıl yapılacağı bir, bir soru. Yani dünya dünya desantralize olmuştur. Gök mekaliğinde artık merkezde değildir. Öyleyse, öyleyse <gülüyor> ergo tanrı da dünyanın Herkesinde. Dünya da artık merkezi yani Tanrı da artık merkezi bir nasıl sorun bu? Yani Hocam bir telefonu söylüyor ama ben aynı fikirdim ve çok açık. Ama değil. Açık değil. Ben de bir fikir sormak istiyorum. Yani e, Şimdi Kopernik, Kopernikus devrimi dediğimiz şey e, insan ve Tanrı ile ilgili bir şey değil. Evet, Kopernikus evet. devrimi evrenin merkezi dünyadır kavramının evet. Kaldırılı hayır, güneştir reket verilmesi, bu bir. İkincisi, Kopernikus'u incelediğimiz zaman yaşantısı. Kopernikus kim? Polonya'daki en büyük din adamı Piskoposu yeğeni, biskoposunun amcası. Kendisi kilise eğitiminden geçmiş birisi ve Galilei'nin başına gelen hiçbir şey Kopernikus'un başına gelmiş değil. Çünkü kilisenin maaşlı adamı. Şimdi, dolayısıyla emplikasyon yaptığımız zaman bir açmaz da karşı karşıya Freud dedi veya demedi. Ay bunu bilemem. Yani ben, ben Freud okudum ama böyle bir düğümde hatırlamıyorum. Ama demiş de olabilir, diyelim de dememiş de olabilir. Ama e, Kopernikus devrimi Tanrı'yı dışlayan bir e, sonuca ulaşan bir şey. Bu bir. İkincisi din açısından en aldığım şey var. Ondan çok daha önce İslam'da da var. Yani e, dünyanın, evrenin merkezi olmadığı düşüncesi bazı İslam figürleri tarafından da söylenmiş bir fikir. Dolayısıyla yani bu Hiç. otomatik var. Tanrı'nın varlığını sorgulayan bir e sorunca bizi getiremiyor. Yani onun, onun altını iyi çizmek gerekiyor. <gülüyor> evet. Spinozana için söyledikleri aklıma geliyor sizleri duyunca. Yani bence çok açık. Ben söylemedim ama çok açık. Kopernik devrevinin anlamı gidelim. çok açık hocam açıklığı görmek istiyorum ben. Yani nasıl bir... Yani kutsal kitapta, eski ayetle çok net bir şekilde ee, çok net bir şekilde evrenin dünyanın merkezi olduğunu. Çok, ne, çok net. Bunu da göremiyorsan bilemiyorum. Çok bilemiyorum. Şimdi Kopernik diyor ki biz. Böyle bir şey yok. Ama dünyanın, dünyanın desantreliği olması, merkezsizleşmesi kabul ediyorum. Zaten Kopernik. Beyefendi de çok haklı. Kopernik dünyayı merkezsizleşiyor. Artık güleş ve öteki gezegenler dünyanın çevresinde dönmüyorlar. Bu dünyanın gök mekaniğinde dünyanın merkezli bir konuda olması burada, burada tamamen mutabakız. Beyefendi böyle söylüyorum. Hayır. Fakat dünyanın merkezsizleşmesinin, implikasyonunun içermesini tanrının da desantralize ortası ve de ve de ortadan kalmıştır gibi bir anlam taşıdığı konusunda çıkarsa Bir sorun olarak anlamadım ve bunun açık olduğunu göremediğimi, belki benim şeyim, ah haklı, o da olabilir. Gerçekten de göremiyorum hakikaten, yani ne kadar... <Gülüyor> Ama senden ricam şu, hakikaten bunun açık olduğunu bana bir akıl yürütmeyi göstermiyorum. Başka de, ben bir şey istemiyorum zaten. Hocam da aklı yürüttür. Evet, yani sonuçlar yani, ikra sonra. edememiş olabilirim. Aklı yürüstüm diye. İkincisi modern zamanlar böyle açıklıyor. Yani sizin kabul etmediğiniz e, Tanrı'nın yer üzerindeki işlerini uzaklaştırılmasıyla başlıyor. Böyle. Yani seslikle diyorsunuz. Seslikle böyle. Nerede oluyor? Batı'da. Tamam, şey Batı'da da böyle bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani ben rasyonalist ]ıyım. geleneği... Çok, bence çok büyük bir hocam. Batı'nın gücünüyle rasyonalist geleneğe yani. indir Ve Batı'nın rasyonalist geleneğin dışında bir felsefe üretmediğini söylemek gibi bir yanlışlar. Ondan şey. sonra spekülatif tartışmalara geliriz. genel olarak oradan bugüne Moliere, Descartes, Spinoza çizgisini devamlı de çekeceğimizde de, yani özellikle Spinoza'dan çok sınıf taşan bir şey. Şimdi daha sonra Smith de bütün bir İskoç evet. felsefesinde, bütün bir İskoç felsefesinde ekonomi politiğe doğru giderken çok şovmuş. Şimdi ekonomik ekonomik bir, ekonomik bir ekonomik. Ekonomik politiği, evet, evet. şey. Ekonomi politiğin evette, başka evet. ekonomi politiğin var olduğu İskoç felsefesinin non teolojik teist, deist ateist çakışmasında çıkıyor. Ekonomi politiğin tek anlamı seni daha önce tartışmıştık. Evet. Ekonomi politiğin tek anlamı birazcık daha yetkil olduğum bir konuda ekonomi politiğin varlık nedeni İskoç felsefesinden süzülürken Smith'te olgunlaşırken teist de deizmin dolayısıyla düşüncelik uzağında teis ve deizmin oluştuğu bir yerde bir Piyasa onun Piyasa non-teolojik bir düzenin ismidir. E, Kopernik devrimi'nin etkisi sanırım şey oldu? Dinin kurulu, dinsel düşüncenin kurulu olduğu antroposantrik yapıyı yıkıyor. Pardon. Antroposentrik Pardon. evren bakış açısını yıkıyor. Yok tam tersini antrop, antroposentrik yani. sesini doğruyor. Yani daha önce Tanrı merkezli düşünce evet. var. Yani şey Ne evet. önemli değil. Tanrı, Tanrı Yok, özel yıkıyor. olarak dünyayı yarattı insanı yarattı. Yok tersi. Düşüncesini yıkıyor. Evet. O düşünceyi yıkıyor özel olarak insana yarattığı düşüncesini yıkıyor. Dünya, dünyanın evrenin merkezi olduğundan çıkması <gülüyor> kuperlik devriminde ee, da varlığının üzerinde sorularmasına neden aç, açmış olmasından dolayı bir başlangıç olamaz mı? İşte bu, bu çok iyi anlayamadım. Yani e, kuperlik yani Evet, biraz sizi doğruluyor. <gülüyor> Anladım o zaman. <gülüyor> evet. Yani bu, bu, bu e, parçalan, parçalanma, düşünce parçalanması, kutban indirelimiyle başlayan, e, Tanrı'nın da sorgulanmasına vesile olmuyor e Zaten o da Arkadaşlar, yani. yani Önemli bir varsayım öğrenci. Önemli olan arkadaşlar, destek öğrenci olmayanlar geldi. <gülüyor> Salı günü görüşeceğiz galiba. <gülüyor> Ama evet. şöyle bir şey var. Lerek, bir şey, şey, şey söyledin mi sizinle? E, evet. Yani e, sanıyorum senin söylediğinde şey şu, e, önemli bir yer bir varsayım yara alıyor. Dolayısıyla sorgulanmaya başlıyor. Ama hocanın dediği yara mı? Yani yara alıyor mal gibi. Yani böyle bir öngörü yok. Başka bir şey çıkıyor orada Ama e, hocanın dediği de belki şu, e, yani bunun yara alması demek, Tanrı'yı koldu demek sonucuna getirmedi. Evet. Çok çok. Çok böyle sektel bir yol diyor Erdoğan'cı, de. değil Hayır. mi? Nasıl söylüyor yani bir, bir, bir şey söylemeye çalışıyorum. Bir, bir, bir daha Şimdi e, e, e, e, eğer eski dünyanın kainatın merkezinde olma hisine dair burcu, e, tabii ki iskambilde nasıl kullandın en çok Evet. Eskisiyle, yenisiyle yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle söylenmiş olması, bu kutsal kitabın hani böyle çok <gülüyor> da kritik bir önermesi, iddiası değilse, <gülüyor> koperdik devrimi büyük bir sıkıntı yaratmaz. Ama anlaşılan o ki, koperdik Kainatı Merkezi'nin dünya olarak tarif edilmesi önemli bir vazgeçebileceği bir iddia değil. Yani bunun üzerine muhtemelen inşa aldığımız başka görüşler var. Pardon. Elmi e, Hoca hatırlar. Ay'a giderken burada yaşanan tartışmaları. Evet. evet. Ee, dolayısıyla <gülüyor> şimdi bunun öyle çıkmaması neyin, neyin altında bir zemini ortadan kaldırır? eski ya da ahitin ya da e, kutsal kitabın e, sahihliğine dair bir program yaratır. Yani ya e, bir e, dinimiz suçtu e, yazarken şu oldu bu oldu aslı bunun budur, dünya merkez değildir diye bir revizyona gitmek zorunda kalır. Klasik e, bir şekilde bakarsak. Ya da onun sahihliğini, inandırıcılığını e, ciddi bir biçimde yaralandır. Yaralanması da dine bir yara vurmaktır. Yani buradan Tanrı'nın, Tanrı fikrinin en direkt olarak etkilendiğini düşünüyorum ben. Ama Copernik devriminden sonra bir Freud devrimi olacak, insanı merkezden vermeyecek. Bir Darwin gelecek. Yani tek darbede Tanrı'nın sahneden kalp. Onları söyleyeceğim ama, evet. Evet. ama o zaman İdmi Hoca'yı destekliyorsunuz. E bu, bu argüman dini yaralar. Ha yaralar. Evet. Dini, yani eğer din olmaz yani. Tanrı kormaz. Çünkü din olmadan da Tanrı evet. hani başlıyor. Tanrı, Tanrı, Tanrı hiçbir dine ihtiyacı olmadan da bir iddia olarak var yani. Peki pardon. Ee, şimdi, e, tamam, şimdi bir şey son bir tek bir şey. Bir şey. ben aslında konuya giremedim. Tamam, hayır, tamam, izin. Hayır hocam. Söz vereceğim. söz vereceğim. Neden? Söz vereceğim, Neden söz vereceğim hocam. Bir saniye. <gülüyor> Hemen söz verelim. Oraya niye Eee bitirmek zor vakit tamam doğru. Çok şey tamam. benim konum aslında Tanrı değildi ama tamam. Ancak <gülüyor> anında <gülüyor> bir eksitasyon yarattı. Eee kul vardım. Ben bir şey istiyorum. Öbür sus Bir tanesi Batı düşüncesi rasyonel iktem mi ibaretti? Ben zendiye katılıyorum. İbaret değildir. Mesela Aquino Thomas o zaman ne diyordu? Evet. Bir tarafta vahid, bir tarafı akıl bir adam vahiy var. Freud'u nereye koyacak? Freud'u nereye koyacak? Bu bir. İkinci söylemek istediğim, astronomik tespit. Astronomik tespit, Tanrı'nın ve din varoluşunu var tartışmaz. Şeyden önceye gelin, bu saydığınız isimler. Gazali, İmam Gazali. Şimdi İmam Gazali felsefeye karşı, feylesoflara karşı, feylesofuna karşı. Ama ne diyor? Astronomik bilgi, fizik ve matematik Tekdir edilmenin parçası yani din dışı ilan edilmenin parçası değildir. Yani siz astronomide hangi görüşü savunursanız savunun bunun dinle Tanrıyla Allahla Allah ilgisi yoktur diyor. Keza rüşt. İbni rüşt. Rüşt de onun eleştirilmesi yoktur, yoktur diyor. Astronomi bağımsızdır diyor. Bağımsızdır. Evet. Şimdi, Ve Türk düşünce devletin de, de, de, amacı de, okumamış herhalde. Genetis temoru bit. Ama böyle söylemiyor. Söyleşiyor. <gülüyor> Son sözü müsade ederiz. Devam. Bu söyleşiyor. İki farklı alan söz konusu. Evet. Biri aklın alanı. Evet. Bir, Öbürü inancın alanı. Dolayısıyla aklın alanında herhangi bir değiştirme, yanlışlama söz konusu olduğunda, bu zorunda olur. Necesserili inanç alanında da mutlaka aynı doğrultuda bir zorunluluğu e, gerektirmez. Böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla arkadaşlarım da söylediği gibi e, Tanrı'nın dünyanın e, kainatın, evrenin merkezi olmasından çıkarılması Allah'ın ya da Tanrı fikrinin dolayısıyla geolojinin bu merkezden çıkmış olduğu anına gelmez. Çünkü inanç alanında akıl alanıyla örtüşen bir alan değil. aralarındaki ilişki zorunlu bir ilişki değil. Zorunsuz bir ilişki, olumsal bir ilişki. Değiştirebilir de değiştiremeyebilir de. Dolayısıyla böylesine bir mutlaklık atfederek bu meseleyi koymanda bir küçük e, şey, muhalefet şarkı koymamız dedi. Bir. İkinci sede çok önemli bir mesele. Çünkü sen bütün argümanını eğer yanlış anlamadınsan bunu üzerine biliyorsunuz. Yani Tanrı'nın merkezi bir konumdan çıkmış olması veya ortadan kalkmış olmasının bir boşluk yarattığını ve ekonomi politiğin de, Lipovski'den yola çıkarak söylediğim bu Lea Büyük meselesi, o boşluğu ekonomi politiğin doğdurduğunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu mesele, yani teolojinin olumsuzlanması meselesi, senin ekonomi politik konusundaki argümanını temelli teşkil ediyor. O yüzden biz bunu tartışıyoruz. Yoksa ikinci bir mesele olsaydı bu. Niye tartışayım ki? Çünkü sen bütün argümanını bunun üzerine kurdun. Dedin. Şöyle dedin hatta eğer yanılmıyorsan o da aldı bir makaklerinin ismini. Biliyorsun ki teolojik düzen bitiyor ve ekonomi politik başlıyor eğer teolojik düzen bitmeseydi, ekonomi politik olmazdı. Dedi. Aynen not al. Dolayısıyla bu mesele yani teolojinin ortadan kalkıp kalkmamış olması meselesi, ekonomi politikle de birinci derecede ilgili ilişkili koyduğun için biz Anladım. teolojiyi tartışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yoksa yani Burada teferruat bir mesele olarak oraya koymuş olsaydım. Ya, ona ana ana tamam. Geri adamlar <gülüyor> al devam edelim. Beni diktir alsın. Şimdi evet. hocam. Ee, acaba tam yerine dinlesem? Baba, ah, peki şey. yerine o zaman şey, şey, olarak. Ben orada ben şey yaparım. İlk hatadır Başka Hocam. bir konu şey konuşalım. Hocam. Devam ediyorum. Eee ilk şey daha var Hocamdan ama o, e, bir, bir Anlattığınız insan tipi eee sıkıldınız. Kuruluğunuz başta ve kamyide ve İstanbul 1. altoyta eee Şimdi de ee, yabancılaşmanın somutlaşması olarak anlatılıyor, biliyorsunuz. Yani orada böyle, burada böyle. Şizofren insan. Biraz daha yetki olduğunu düşündürük ekonomi politikte. Ekonomi politik İskoç felsefesi ürünüdür. İskoç felsefesi teist, deist ve ateist bir felsefettir. Müziği bir yani hayır şimdi bu ayrıntılara giremem. Yani mesela şey e, Smith teistle ateist arasında gidip gelen bir düşünüyorum sürekli. Olayısıyla zaten sonlu kanıtlar ortada. Evet, evet de Devam. Ben bu komiye gidiyor. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Şenar Hocam, diyeceği bir şey yok mu bu kadar ünlü tarihimiz olarak? Kendini mi cezalandırıyorsunuz? Zeyir'in... <gülüyor> Yağmur. Ya yani yani herkesin görmesi çok zor. Ama... hayır hayır öyle değil. Bana çoğunda daha... eski yerini buraya getir. Eski yeri daha iyi. Öyle mi? Evet. Eski yeri daha mı iyiydi. Buraya Şöyle biraz biraz biraz iyisi. Böyle mi? Biraz yeğen. iyi iyi böyle daha iyi. İtihar geldi. İtal. Yeni açılan kapı bizde açılmadı. Yani bunu bir tespit olarak söylüyorum. İyi daha iyi daha kötü diye değil. Yeni açılan bir kapı var. Yani bizde, bizde derken Osmanlı yok. toprağında, Çin'de Japonya'da açılmadı. Doğru yani. Doğuda. Tekrar e, Strauss'un anlamında sadece tespit olarak daha veya daha kötü olarak değil. Şimdi yeni açılan kapının mimarlarından beri Spinoza. Yani Marksist, materyalist veya daha doğrusu materyalist şeyi bir tarafa bırakmıyor. Sinir çalışıyor. Yani, o yönden ne vermeyebilir. Ben bırakıyorum. Spinoza. Bir. İki. Bütün bir iskoç. Şundan simitler. Her birisiyle olanlar burada yatabilir. Tam nasıl okurunu yapabilir miyim? Fiyardis. Fiyardis. İskorps öyle oldu. Yeni açılan kapıyı Spinoza'da yeni açılan kapıdan Spinoza'nın bir korkusu yok. İskorps felsefeti bir korkusu Yeni açılan kapıdan bana öyle geliyor ki bu günü görüyorum ben. Annem biliyorsunuz Nietzsche'ye 870'lerde şöyle diyoruz. 200 yıl sonra da o kapıdan bir şey görüyorlar. Şunu görüyorlar. Spiroza'nın heyelini görüyorlar. Spinoza rivayet edilir ki bir gün o kargacık kurgacık elinden aşağıya. Tam, tam. eski, cimri, eski, cimri eski Gitsin gördüm kapısının içine giremedim. Gitsin gördüm kapısının içine giremedim. Kapalıydı. Bunlar evlenmiş şey Ben çok iyi. Ben çok, ben çok <gülüyor> hayır Arkadaşlar duymuyor Ayet edilir ki gün olsa aşağı iner. Ee, tek eğlencesi var adamın. Başka ne olsun? Yani herhalde kırmızı sokağa, barlara falan gitmiyor. Ee, örümcekleri dikizmiyor. Dikizlemiyor. Hocam arkada gençler var. Biraz yoksa yakında kaçacaklar. Dikizlemek seyretmek anlamındadır orada sineği alıyor ve örümcek ağına alıyor. Geleceğim. <gülüyor> İlk <Hiç> izlemiyoruz sadece. <gülüyor> Hocam bakıyorum ben arkeği kontrol ediyorum. <gülüyor> ben seyircinin bir tane örümceği sineği alıyor ve <gülüyor> örümcek ağına şey alıyor. Örümcek ütüyor. Çok seviniyor. Çok ee, önemli. <gülüyor> örümceğin arzusunun tabiatla uygunduğunu altını çiziyor. İsmine dezir diyor. Arzu diyor. Bu perseverans döret yani varlığın kendini var etme çabasının isteği. Felsefenin isteği uyumu halinde. Felsefe nerede var? Bilinmeyen olduğu yerde. Kusura bak. Bilinenin olduğu yerde felsefe yok. Ve bu istekle, onun için oradan başladım. Bu istekle, örümceğin isteğiyle, felsefenin isteğini bağdaştırıyor. Misyonum diyor, haflarlara isteği yazmak. Sizin kısıtladığını isteği yazmak. Sizin kısıtadığınız ne şeyi yazmak? Sizin saldığınız korkunun önünü kesmek. İsteği yazmak. Buna konak varlığın kendini var etme çabası. Varlığın kendini var etme çabası. Moroz bir var olma çabası değil. Neşeli bir var olma çabası. Adam gitmiyor, falan ama neşe, neşe Niye çok önemli? Niye Burak bana diyor ki geç çok önemli ama geçemiyorum. Çünkü öbür taraf diyor neşe verdi. Tabi bu. Dönüyoruz. var etme isteği var olmak ya çalışmak isteği bu dünya üzerinde bu yer üzerinde bir yer tutma isteği bir yer kaplama isteği evet. diyor nasılsa kutsal sürecin devamında buluşur. Buna e, İngilizcede de aynı ayrım yapmıyor şey. Yani İngilizce bir teyatmıyor. self yani, yani bilen varsa ayırmını bana söylesin ben. Bulamadım. Bilmiyorum zaten. self -love. Yani kendine sevgi. Haborpropria. Değil. Gebiyorum şu Kendine sevgi. Kendine sevgi İslamoza kutuyor. Rus'a da mitte geleceğim daha. Asıl olur. Asıl olurlar geleceğim. Ekonomi politik ekonomi politiğe girdik bile. Ama ne zaman girdik? Üzgünüm. İsteyin, istendiği yerde girdik. İsteğin istendiği yer olması için isten, isteğin istenebilir olması gerekir. Eğer isteğin istenebilir olması yasaksa isteyemezsiniz. Doğru istediğiniz neşede bu bunu bitireyim. Bunu diyeceğim. Bitir, <gülüyor> Anladın. Dolayısıyla istek olması için bilimin bilinebilir hale getirilmiş olması lazım. İsmi Spinoza'nın dediğinde rasyoneliteye dayanan biri. Bir daha Üzgünüm. Ama öyle. Bir daha. Bir daha, söyleyeceğim. Bir daha. Sen söyleyeceğim ben söylemeyeceğim. Bir, i̇steğin istenebilir olması lazım. İsteğin istenebilir olmasının cezalandırılmaması lazım. Cezalandıran düzenler de bak. İsteğin dile getirmesi bile yasak bazı düzenler iyi biliyor musun? Örümceğin isteğini de ya <gülüyor> diyor ki hamları o bile ya Size soracak, <gülüyor> öğrenecek. ne yapacağına karar <gülüyor> ne şey giden yolu bulmak için isteğin isteğinin anlaşılması lazım. Anlamak demek, bilmek demek. Bilmek demek rasyonel düşüncede. Kutsal olmadığı yerde. Kutsalın olduğu yerde bilemez. Arayamazsınız. Arayacak bir şey yok. Hocam gül ama, Yani gülüm pardon ama Hı. böyle olduğunu biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Eğer evet. dünyasına hoş geldiniz. Evet. Hayır. Hocam. Evet. İstemeyiyle ilginç buyuruyoruz. Şimdi öylese istemek için isteği istemek için isteği neşesine erişebilmek için sevinç duymak için Spinoza'nın değil yaşamdan Yaşamda var olup yaşamdan mutlu olmak için yaşamı sevmek için nişeli olmak için cezanın olmaması için ceza kim? en büyük cezayı o Cezasız olması lazım. Korku üretilmemesi lazım diyor kahamlara. Hocam kahamlara ne diyorsun? O beni ilgilendiriyor. Peki ama bundan sonra aslında benim konum başlıyor. Burada bir yer var. Ama dikkat diyor. Binoza. Sonra da aynı şey söyleyecek. Ve sonra Smith söyleyecek. Oğlum. ne yapayım ya, da, ben, da, ben, altına, şey buraya da bak. Ol, ben, ben de, de, de değil. Değil. Vurur, ben, <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Burada. Böyle koyabiliriz Hayır. Ama bundan sonra bir yer başlıyor. Tehlikeli bir yer. Ne zaman? Biraz daha ben kapıyı vurmuştum. Ve içeri birisi gelin O kim? Ben. Ama burada yok. Buradan ben. Onu Hadi. yer çiziyorum. Çünkü kimse kapıyı vurmadı. Onu seninle dertleşe dertleşe konuşuruz. Evet, şu anda <gülüyor> en iyi anlayan <gülüyor> evet. ee, ama orada bir şey var kapıyı vurdu girdi hocanın sevmediği kutsal gitti kutsal gidince kutsal eti o zaman bir sorun var işte İskoç felsefecilerin sorunu ekonomi, politiğin, ve politiğin var ve filizeli piyasanın metafizik aldı. bu dünya üzerinde nasıl var olur? nas? Alıcı, alıcı, alıcı. İsteği alıp iyi, güzel. Ama biz tabi biliyoruz, hocam, daha lafli yerlerde falan. Evet. Bu insan nokta nokta bir varlık, anladınız nedir? Fikrimiz insan. Bu istekle, yani örümceğin bir sinekle doyması gibi bir istekle ya doymazsa, anısal etki de olabilir kutsalın etiği de yok. yok. Ya doymazsa ne yapacağız? İskoç ekonomi politik felsefesinin temelindeki anlam bu. Ya doymazsa kapı açıldı gördüler İskoç felsefesi. Spinoza'nın açtığı kapıyı Spinoza bir tek kapıyı arkadan Molière tık tıklattı İş koç felsefesi girdi. Ama Spinoza öcelemişti tabi. Diyor ki ya doymaz mı? Ya doymaz mı? Ahanlar diyorlar ki, uzaktan ona Amsterdam'dan gönderdikleri yerde. Şöyle yazıyor cezasında. Sen bu dünyada öbür dünyanın sonsuzluğunda yanacaksın. Bütün insanlığın kötülüğe sevk ettiğin için. şeyde yazıyor. Bütün insanlığı kötü. Bu kötülük bu. Yani bizler. Yani ekonomi politik. Yani değil ekonomi politik. Çünkü insan bizler. Çünkü Spreza ki kim bilir orada yalnızken eyvah diyor. Kuranların dediği doğru var ya. Eyvah. Neden korkuyor? İstek yani Rus'un deyişiyle kendine sevgi, yani Fransızçasını söyleyeceğim amuprop acaba hocam çünkü ayrımını yapacağım izin dedi Çünkü acaba, acaba arzuya dönüşür mü? Türkçede bulabildiğim tek kelime o. Dipsiz bir ihtirasa dönüşür mü? Tutku. Tutkuya dönüşür mü? laboratuvara gerek yok. Herkes kendine gültü Dönüşür mü? Rus'a diyor ki Rus'a diyor ki ya Amut esvaya dönüşürsün. Yani insan ya ekonomi politik kavramı değil bir tek ya çıkar teslim edilir. Olursuz sarıp durumda savrulup ya çıkar ötelenen tavrıdan İdari rasio değil, ya çıkar devralız, ya rasyo çıkarı da te teslim olursa, Freud diyecek, ki, işte şimdi Freud diyecek ki insan değil, insan tutkularının savunacağında savun. Yani Ruso diyecek ki, eyvah, eyvah, eyvah. Bu işin geri dönüşü de yok. Çok güzel bir kitap satacak. Cenneti tarif edecek bu kitap. Ticaretin orduyunu bir kitap çok az olduğu bir kitap satacak. Biliyorsunuz Eloise. Yenilir. Cenneti tarif edecek. Aman diyecek. Bu Egyemen olmak istedik. filozof bunları aklın olabileceği varsayımıyla yazmıştı. Fakat gördü ki gördü. Fakat e, buradaydın arkaya geçti. Sonra da böyle hareket ediyorsun. Herkes. bağırıyorum. Testi. gördü. Bunu gördü. Ve bu çok önemli. Yani bizi gördü. Aynen Nietzsche'nin 200 yılın tarihini yazıyoruz sonraki tarihinde. Spinoza bence 500 yıllık tarih yazdı. Gördü. Hepimizi gördü. Smith biraz sonra geleceğiz. Smith diyecek ki, eyvah. Ve ondan sonra temel bir arayışı başlıyor. Ekonomik politiği ne zamana kadar var kadar ona burdunu bırakacak. Evet. Eyvah. Ekonomik politiğin bütün anlamı bir, sanır olmadığı yer üzerinde arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Tanrısızlık falan bahsetmiyor. Yer üzerinde yönetimi Tanrı'ya ait değil. O kadar. inançtan bahsetmiyor. Ekonomik. Yer üzerinde onun artık dahli yok. ekonomi politiği bütün düşünülende rahip. Maltus dahil. Evet. Budeizm olmuş. E tamam ben sana diyorum. Teiz mi? Deiz mi? Tanrı yok. Tanrı yer üzerinde yok. Bir iki siyasal iktidar var ama ama bize karışma. Yani prensin onların değil mi çünkü prens var ve kutsalın ötesinde bir toplum nasıl oluştururuz? Birinci meselesi ekonomi politiği. İkinci meselesi özellikle Smith'in ahlak teorisine yazıyor. Eyvah. Eyvah! la Morye falan hepsi yazmıştı. Rasim yazmıştı. Eyvah! Bu insan ama Smith değil mi Serhat? gibi değil. Görülmez eli bulacak. Bulmayacak. Getirecek. Şu anda bunu tartışmayacağız. Bir dakika yine hocam soru sormak isteyenler. Yani temelde Akıl ancak olduğu yerde neşe aranabilir. Olur. Sevinç ancak akıl varsa olur. Pinot'un sözü bende. Hayır. Akıl yoksa neşe aranamaz. Çok da sen vurdun yine. Bu Yok yan tarafa, bu yan tarafa da bakarsan vallahi. Evet. evet soru nasıl? Evet. Şimdi ben bu ögeriye isterseniz. evet. evet arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşım. arkada arkada var. Benim sevgili şambunum. Evet. evet. Bir bağırarak şambun. Hocam, He? hep atik'ten yola çıkarak diğerlere Nereden yola çıkarak? Eski ahli atik, atikten. Eski ahitten sonra bir yeni ahit var. Bir yeni ahitten sonra da e, batı dünyasının onu koymadığı Günümüzde de terbiye diye ifade ettiği bir yeni ahit var, yeni yedi çok yedi fiat var. Nedir o? İslam Kur'an diye bir kitap. Kur'an'da bütün ibadetlerden daha çok tekrar edilen bir kelime. Sıklıkla Kur'an'da ahit etmez misiniz, düşünmez misiniz? Şunlar da var, bunlar da var. Namazı oyu falan bulamazsınız orada ama. Hani aklı bulabilirsiniz. Teolojinin dünyasında diyorsunuz ki işte o zaman mutluluk yoktur, neşe yoktur. E, sorduğumuz zaman din niye vardır? Din insanlara bu dünyada ve öte dünyada mutluluk vermek ya da mutluluğun nasıl olduğunu öğretmek için vardır diyor. Bu anlamda baktığımız zaman söylediklerinizi nereye koyabilirsiniz? Şimdi, e, e, İslam İslam'ı çok iyi bilmiyorum. Ee, dolayısıyla cevap verebilirim ama çok iyi bilmediğim bir konuya gelmeye, girmemeyi tercih ediyorum. Ama ee, Yahudinin Tevrat'ının ve ee, İsa'dan sonra yazılanların hiçbir amacı pardon özellikle Yahudinin Tevratının, pardon ee, insanlara mutluluk vermek gibi bir amacı yok. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Hiçbir yerde öyle bir şey yok. Ee, Hristiyanlığın da çok somut öyle bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim ama tekrardır öyle çok başka pardon arkadan buyurun sıra ile gidiyorum buyurun ya, dedim, çok basit bir soru soracağım evet. ya, dedim, hayat gözleminde en yeşilde bir hatta zaman zaman 40 dinsanlar manik epizoda giren e, arkadaşlar nasıl oluyor da akıllı mutluluk şey yerleşimler genel evet. Bu olmuyor. Güzel bir soru. Ya, sen katılıyorsun. Kimse <gülüyor> Burada vallahi spiroza söylüyor. Ben ya bunlar gerçekten ne şimdi ki? Anlasın. Anlasın. Cevap evet. verin. Evet. E, aslında tamamen. Evet. Çok güzel bir soru. Evet. E, yani spiroza e, rivayet edilir ki e, birazcık bir amaç falan doyardı ve sonuçta az besinden öldü. Dolayısıyla biraz da Bentham'ın faydacılığına falan da bakarsak, bunların hiçbirinde ne Spinoza'nın neşesinde, ne Bentham'ın faydacılığında bizim bildiğimiz böyle bu dünyaya ait hani benim de çok sevdiğim zevkler sen bahsetmiyor. Onun altını çizmek Spinoza'nın neşesi, aklın neşesi. Aklın seçiminin neşesi. Bentham, bugünün faydacılığının büyük babası, en büyük babası Bentham, Smithing. Altını defalarca çizmiştir. Esbaye zevklerin tatmin edilmesinden bahsetmiyorum. Beni eleştirecekler sürekli bununla. Ondan bahsetmiyorum. Sıra da geliyor bir cevap vereceğim bahsetti. basit. Kur'an 600 622'de en son tamamlandı. Ama Sibirya zamanı ya da 18. yüzyılda tam bilmiyorum. 17. şey 16, falan, Yani onları şey yani bilerek zaten onun üzerine geldi binada. Yani bunları hiç kayda almadan da bunlara bu bir şey yok. O. ikincisi Arkadaşın söylediği bir şey daha var. Aynı yani, arkadaşın. Yani bu akıl, akıl. Yani yanında. aslında akılsız, yani yenidir, her ne yapsa yenidir mevzu. Ee, akı, akıl dışı bir neşeden bahsetti. Aslında akıl dışı değil, akıllı neşe daha önemli tabii ki. Bunun için cevap yani. kurabiliriz. <gülüyor> evet, <gülüyor> Öyle doğru geliyorum, böyle geliyorum. Böyle, sonra, sonra, böyle, böyle, yani şey ee, açıklanması gereken bir şey. Yani ne? Yani niçe bambaşka bir şey söylüyor. De şeyde yani şunu söylüyorsan, yani Spinoza ile beraber şunu söyledin sen. Hala söylüyor tut sana söylüyorum. esas olarak evet. bir bana söylüyor ki yani. ee, yani. <gülüyor> aklının farkında olmanın getirdiği bir mutluluğu, insani bir mutluluktan bahsetiyorsa Spinoza yani bunun önemli bir şey olduğunu evet. ve e, biricik bir şey olduğunu fark etmenin getirdiği bir mutluluksa buna neşe dememek lazım. Ama öyle cevap. Şu an. <gülüyor> yani ne cevap ise akıl yok olur. Hı. Bence ikisi birden vardır. Bu ayrı bir... Ama ayarlar... bir evet. Şey, evet. Şey, pardon, pardon. pardon. Evet. Buraya geliyorum. Demet, sonra demet. Kısa olalım. Yani, son bölüme geçeceğim. Evet. Ben veriyorum tamam. tamam. tamam. onu. Sonra, sonra, sonra, sonra, sonra, sonra da son bölüm. Evet, buyurun. Tamam. Ee, şimdi e, bir sürü yerden öyle ilham verici bir e, konuşma ki her taraftan aslında insan bir şeyler söylemek istiyor. Ama şu şey kısmı, yani o akılsal mutluluk ki Descartes'ta da e, nüvelerini göreceğimiz bir şeydir. Her konu üzerine düşünebilen, neredeyse neredeyse kelimesine bile ben yer yok. Tanrı kadar sınırsız bir isteğe sahip olduğumuzu tescil eder Descartes. Yani bizim en tanrısal e, yetimiz isteme yetimizdir. Akıl da buna şöyle ee, iyi bir şekilde yön verirse bu isteye, hani onu çıkmaz sokaklara e, yönelmekten kurtarırsa ortada kötü problemi de kalmayacaktır. Karteziyenlik Dolayısıyla e, isteğin kendisini e, Hristiyanlıkta ya da e, İslam'da en az bildiğim ben, Yahudilikte sen söylüyorsun e, e, o o e, kötü e, vurgulu nefs olarak e, günahlara ya da e, istenmeyen şeylere sapmasının garantisi akıldır. Ek bir kutsala da ihtiyaç. Evet, Yoktur. Yani bu iş Spinoza'dan önce ben e, Tanrı'nın sahneden çekilmesini Descartes'in yer bir... üzerindeki sahneden çekilmesini diyebilirim. Evet. De... Tabii yani e, çünkü e, çok kısa e, söyleyeceğim. Aristoteles'ci e, teleolojik nedeni ortadan kaldıran, o nedenselliği ortadan kaldıran bu Dekar'dır. Bırakalım Tanrı'nın ne istediğini Tanrı bizim, bizim aklımız yetmez nokta deyip yer içerisindeki bizim yaşadığımız bütün deneyimleri Tanrı'nın ne istediğinden, Tanrısal iradenin keyfiyetinden bağımsız olarak ortaya koyar ve iste isteyebildiğin kadar aklın varsa onun süzgecinden geçir ve ortada hiçbir sorun kalmaz der. Yani e, istek alanına herhangi bir kutsalın gölgesinin düşmesine izin vermez. Yani e, o Aynı kitapta şey, kritik olmayan kelimeleri mi? ortadan çıkarsak, kritik olmayan kelimeleri refrens etsek Descartes'in kitaplarında evet. ortada bir e, Hristiyan düşünürün yazdığı bir kitap olduğuna dair bir emare de bulmakta müştük çekebiliriz. Bunları ne için söyledim? Birincisi söylediğine e, şu anlamda katılıyorum. Herhangi bir kutsallık istek alanını ister istemez sınırlar. Doğası gereği. Hani Bunlar bunlar hakkında şöyle şöyle diyebilirsin, böyle böyle diyemezsin diye bir sınırlar. Ve bu sınırlamanın kendisi hani e, ayağınızdaki Rab diye gibi isterseniz o tarafa basmayıp yürüyebilirsiniz ama sizi rahatsız eder. Ya da ayakkabınıza girmiş taş gibi. Hiç düşünmeyeceğiniz bir şeyi düşünmeye başlarsınız bu sefer. Yani aklın e, bir şekilde sınırlandırılmayacağı bir alanın olması e, bu e, kamusal alan mıdır? Bu akademik alan mıdır? En azından bir alanın olması ya da edebiyat mıdır? Yani roman kahramanlarına en azından istediğini söyletebilir mi bir kişi? Neresidir o bilmiyorum ama bunun olması ekmek kadar, su kadar elzem bir şey diye düşünüyorum ben. Ve bunun de kahkaha attırmayan ama insanın e, toptan huzur bulduğu belki stresli de olabilir o anda ama huzur bulduğu bir durumdur diyorum. Ee, Rus'un e, yeni Logis'de anlattığı e, bu pari e, buna çok denk düşüyor. Evet. E, pardon başka evet. sen... Şimdi burada sizin düşünceleriniz açısından Rusoyu biraz kısa geçmediniz mi? E ama yani hayır. Soğan mı gelecek? Çünkü vakit olunca tekrar döneceğim Russo, ama. Sonu çünkü ben bir şey yaptım. Ya. Toplumsal sözleşmesi hmm. ve varsayımı e, ne? Yok. Toplumsal sözleşmenin burada bir şey yok çünkü o, o piyasanın tam tersi. Tamam. Işte Oraya gibi. Şey ya o sizin aracağınız noktayla yok. birleşmiyor mu? Hayır. hayır. hayır. Hiç. Hadi, bence evet. aslında o kadar çok şey söyledi de Leventakıntılılar e hangi birisi üzerinde durmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Belki de, de hayır. Nereden de <gülüyor> Hayır. Her gibi dili sürçtör Bir Solu değil. bir sorun tabii. Doğru. Sorun şimdi bir bir kere e, sınırların isteğe bağlı olmak zorunda. Sağda kutsala indirgenerek konduğunu söylemek mümkün değil. Bir takım istekler, yani yasakları ahlakta koyuyor. Seküler ahlak. Yani hukukun dayandığı ahlak veya başka bir takım kurallar. Sanki sadece isteğe kutsal sınır getiriyor imiş ve dolayısıyla kutsalla istek, kutsalla istek arasında sanki bir çelişki varmış gibi koyduğumuz meseleyi böyle olmadığı kutsal. Çünkü kutsalın dışında isteğe sınır koyar. dahası sızdırma dediğimiz yasak var. Ya. Hocam? Yasak değil Başka yasak var mı? İsteğ vardı. yasak konuyu. İsteği yasak sadece kutsal koymaz. Onu, ona da karşısı zaten. Ha şimdi ama böyle söylemedi. Ona da karşı. Ona da söylemedi. Metin sadece bize Hayır, şey sadece kutsal dedim. Kutsal Hayır. olduğu yanaştır dedi dedim ki estemenin yüzeysel mesele yok. Hakay güzel, yüzeysel mesele yok. kutsal yok demiyorum ama sadece kutsal yok diyorum. Lesser. Tam tersi. Olabilir. O tekten ardıya geçerken problem var ki şey, sadece kutsal yok demediği ve de, sadece yok, kutsal ben değil. Upstairs, tamam. Aga yalnız. Esta bu bir. Stop. İkincisi. neyse <gülüyor> e, ikinci bu. Bunu sonra sıra ilerlese konu. Bunun başka için. Şeye gelin. Geçen e, konuşmamızda benim konuşmam bana itiraz ettiğinde Stuart Hampshire'ın e, Konatus'la Spinoza'nın Konatus'uyla Freud'un Libidos'u arasında bir ilişki kurduğunu söylemiştim. Buna itiraz ettiğini oysa şimdi söylediklerinin meselenin arzu üzerine inşa edilmiş olması dağılığında daha geniş bir biçimde Konatus'la Libido arasında birçok e, bir şey olabilir. <gülüyor> yani bu Konatus ve Libido. Hangisi? Libido mu? Konuş. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Libido, Freud'deki libido. Oh. Bu, varış yeri olduğunu. Çok net. Bütün Freud yorumculara, Freud'un kendisi bunu, okyanusa açılan bir yer olarak. Büyük oh. okyanus. Ya doğu okyanus okyanusu, batı okyanusu. Çünkü sebep, bütün maddeler bir evet. önceki hale dönüyor. Spinoza'nın böyle bir sorunu yok. Spinoza'nın ölümle sorunu yok. Onun için Larkness'ı altını Spinoza çiziyor. Spinoza'nın ölümle sorunu var. Var ama bu yani anlamda örümcekmiş. Onu zorunluluk içinde halletmiş Ha, Ama şöyle bir şey var. Şimdi e, örümcek olayı. Örümcek olayı. Yani Spinoza'nın e, e, örümceğin ağına bir sinekleri atıyor olmasının İsteğe kadar, bu senin yorumun veya başka birinizin onu bilmiyorum. Ama mesela Jürgenözün yorumu da ne değil? Jürgenözü şu Diyor ki Spinoza'nın bu deneyi, bu deneyi ölümün dışaldığını kanıtlamak için, nüksiyeriyi dönemiyor. Zor gibi bu, ölümü dışaldırdı. Şimdi dolayısıyla meselemin eğer ölüm bağlamında, duydu e, e, libidosının ereyinin ölüm olması bağlamında düşünüldüğünde konatusla libido arasında pekala bu elekseryörde ve mor meselesi bir ilçim kurulabilir. O ha, Şimdi yani sadece bunun da sınırlamamak yani senin anlattığın bağlamda sınırlamamak ve bunu aşan ve dolayısıyla konatuslu libidoya eklemleyen bir e, yaklaşımda bir keseriye bakmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Sorun 2. Devam edelim ekonomi ee, politiğin rasyonalitesi meselesi. Şimdi ekonomi politik yargıdal. Yani yani, hocam pardon. Ekonomi politik rasyonalite kelimesini kullanmadık. Kullanılan şey yani ekonomi politiğin rasyonalitesinin doğru ismi duygusal rasyonalitesi derler. Yani. Şümgen rasyonalitesi. Ekonomik değil. Hay rasyonelite zaten o Bu teorisine ilişkin bir şey. Yani Rasyonel Onun konuşmuyoruz ya başka bir şey. Peki. Yani bunu konuşmuyoruz. Ama eğer ekonomik politik akımla temellendirilmesi gereken bir mesele ise değil. Ya böyle yani ben öyle söyledim. Tanrı yok, kutsal yok. Akıl var, var. Rasyonelite geldi ekonomik politiğin temelinde dedi. Bütün anklı var. Evrende Akıl değil. var. Akıl var. Evet. Temel. Akıl var. Ama abi, detayına geldiğimizde onun hürgen anlamında bir akıl var. Şimdi onu anlatacağım. Evet. Evet. Tamam. O zaman devam, devam. <gülüyor> herkesin sorularını ben dinleyebilirim. Benim vaktim var. Vakti olmayan arkadaşlarımız var. Bir araç artık. <gülüyor> Sürekli zaten bir işleri olduğu için arkadaşlarımız. Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi. Peki o zaman bir mesele var. İstek sanıyor. Korkulan Arzu, ihtiras. Varlığın özüne diyecek bir şey yok. Yani amur propia diyecek bir şey yok. Yani saçının deyimiyle çıkara diyecek bir şey yok. Ama hangi çıkara? Labriyer'in eleştirdiği çıkaramı, Rasin'in eleştirdiği çıkaramı yoksa i̇şte bugün herhangi bir saçının, başının tarji yaptığı çıkaramı. Aynı oraya bakıyoruz. Tarihsel süreç içinde bugüne nasıl gelindi? Benim asıl amacım bu. Diğer yerlerde e, şey yapmak değil. Asıl amacım o. Tabi ki oraları çok önemli ama buraya gelmek istiyorum. Şimdi bence aktörüze takılan şu olmalıydı benim aklımdan çok da fazla çözmüş değil. Peki örümceğin sineği yemesi ve böylece severans de sua, yani konatü, yani kendi varlığını onaylama, bu dünyalara var olma. Dikkat edin, tekrar. Tutun bunları tanrısal kurgu ile terstir. Bu dünyamızda var olmak gibi ses olamaz. Tekrar şöyle. Bu dünya üzerinde var olmanın tezi yoktur. Şimdi bir daha. Peki o zaman bir şey. Bu istek kutsal olan bu istek. Kutsal olan bu çıkar takip etme bugünkü denildi. Hadi biraz daha 10 liraya aldığım birayı 15'e satma veya 60'a satma. %7 olan faiz oranını defecinin %70'e çıkarmaz Nasıl karar vereceğiz? Bu kum bile nasıl oluştu? Hangi çıkar? Bu gene geleyim, hangi çıkar oranı? Meşru o. olacaktır felsefi açıdan. Bütün problem bu. Yani istekten yani Amur Top'tan İngilizce'de Saad-ı Seyf'la Amur Dösua'ya yani varlığın kendini iş teslim ettiği, dolayısıyla rasyonun olmadığı Nasıl? Çünkü ekonomi politik kurucuları mesela başka aklın kartezyen tanımına aklı kullanmasına rağmen kartezyen tanımına karşı ve bugün bunu belirten çok az kimse bugün iktisatçısı rasyoyu baş tacı ediyor. Ekonomi politik öyle bir tezi yok küm diyor ki mesela akıl bir balonda libat akıl ne yapacak Spinoza diyor ki akıl sıraya dizil küm diyor pardon, sıraya dizil Spinoza ne diyor Spinoza diyor ki varlık yürür dolaşır se açıktır Bugün iktisadının varsayılarının tersine olan bir soru. Ancak iktisatçı olanlar bu noktaya şey yapabilir. Ama çok önemli bir varsayı. A priori <gülüyor> bir akıl yok mu? Peki tekrar aynı soruya duruyorum. İstekten arzuya nasıl geçiyor? Var mı? Ee, çok önemlidir ama ben süreç içinde asıl başka amaca gitmek istediğim için epistemolojik tanımlamalar şu aşamada aslında çok önemli olmasına rağmen suratle geçmem lazım. Peki senin bir yer bak. Yerlerden bir tanesi bugünkü dünyanın tanımı. Bugünkü dünyaya nasıl gelir Nereden gelin? Bizim burada değil, batıda. Burada bir gelin. Ve i̇stekten arzuya geçtiğimizi nasıl anlıyoruz? Evet. Öyle evet. Nasıl almayalım ki? Nasıl engel olalım? Evet. Şimdi kadar. daha sonra Bebe'nin yani ben çok önce ee, pardon Bebe'nin Bebe'nin çok önce ve Simit'den çok önce çok evet. önce Spinoza bunu ilk ucunu veriyor. Diyor ki insan diyor hayran olunmak ister. İnsan beğenilmek ister. İnsan kutsalmak, sevilmek ister. İnsan taklit edilmek ister. Kendisinin teorisinin bütün kelimesi oldu. Mimetiz, hayvansı gibi. İnsan taklit edilmek ister. Burada şu Spinoza'nın cümlesinden okumak istiyorum onu. Eğer bulursam. Şöyle diyor. Spinoza'nın kendi cümlesi. Kendimizde etikadan evet. Evet. evet. Yok. Yani, ama verin. Kendimizde veya sevilen şeyde yani konuşma için hazır. Ya onu ya bizi sevinçle duygulandırdığını hayal ettiğimiz her şeyi kabul etmeye çalışacağız. Bir daha. Koyalım. Kendimizde veya sevilen şey, ya onu ya bizi sevinçle duygulandırdığını hayal ettiğimiz şeyi kabul etmeye çalışacağız. Anlamayız. Neyse. Spinoza da bana öyle geliyor ki istekten takide nasıl geçildiği biraz karanlık. Ama şöyle diyor, takfidin kendine özgü gizemli yasaları vardır. Orası puan krusyal. Yani oradan oraya nasıl geçiliyor? Oraya kadar çünkü her şey iyi. Kimse kimseye saldırmıyor. Herkes ama bir nokta var. Orada her şey kırılıyor bugünün dünyası. Herkes birbirinin boğazına daha, daha, daha bir İkincisi, şimdi, şimdi, şimdi. Üçüncüsü, hemen, hemen, hemen. Tamam. Peki nasıl? Nasıl geliyor? Mimetizm, taklit. Spiroza'dan başlayıp... Weblen, Smith... ...ve Keynes'e kadar... ...bugüne geliyor. Şimdi... Beğendiğimi taklit ederken, karanlık, Spinoza'nın karanlık dediği yeri anlamaya çalışıyoruz. Beğendiğimi taklit ederken, onun kadar beğenilir olmaya çalışırken, bir an sonra artık ben de onun kadar beğenilir olduğumu düşündüğüm zaman, ben de onun tarafından beğenilir olmak istiyorum ve o anda diyoruz Spinoza tutku varlığın özünü ele geçirmiş olacak. Yani ondan sonra benim kendi varlığım için gerekli olan çıkarım peşinden koşmanın dışında dikkat edin bugün dünyasına geldik ve gerekli olan bugün dünyasına bilmediğimiz bir kavram. Gerekli yani. Durmuyorum. Gizemli dediği yasayla bir adım daha ileri atıyorum. Ben de <gülüyor> kutsanmak istiyorum. Hitler kim hangi karanlığın peşinden koşarken bin yıllık ebedi şef olarak kutsanmak istiyor. Ebedi şef demek. nasıl diyelim orada? Sizi bu sefer kırmam. Führer. Ebedi şef çünkü başka birisi. Burada mı bazı birisi? Evet. Ha. Benim onla bir derdim yok. Yani diyebilirim yani her an diyebilirim. Yani hiç bir derdim yok peki. Bizde bak başkaların da Devam ediyorum ee, Peki. Spinoda da bu aşamadan sonra varlık evet. kendini tüketen bir kız karı içine giriyor. Yani arzu var olmak, kutsal sen <gülüyor> saprosen arzu etik olan arzu etikayı yazan söylüyor. Yani bir an içinde dönüşüp o an biraz karanlık flu, Smith anlatacak sonra o an. O an içinde dönüşüp bardın tümünü ele geçiriyor. Şimdi burası arzunun ve ihtirasın egemenliğindeki insan. Yani hepimiz istemenin isteğinden kutsalın olmadığı yerdeki istemenin isteğinden kutsalın olmadığı olmadığı yerdeki at, yerde, aklın egemenliğinde ayırarak, ayıklayarak, sıraya koyarak hiyerarşize ederek sükunet içinde var olmanın neşesini tatarak içinde çünkü tamlıktan alıyoruz bir kısmı şeyleri aklına geldi şimdi. içindeki neşe yarınıyor. Kopama delikten gidiyor, geliyor, alıyor. Hakaret ediyor, gidiyor, dönüyor oradan alıyor. Ve oradan evriliyor ve ihtiras tümünü ele geçiyor varlığı. Oradan ihtiras yok. Orada sadece Kirşvan'ın çok güzel bir kitabında anlattığı e, çıkarlar ve duygularda anlattığı, ekonomi politik ne anlattı? ne var? Biz var. Müşkan'ın kör kuyusunda savrulan biz var. Ne yaptın? Bir tek kişi yoktur ki bugün aramızda ne yaptığını bilsin. Yani şöyle bir kavram duydunuz mu? Büyük bir holdingin sahibi gelip veya bir başbakan gelip Ey arkadaşlar, biz Bağırlar tabii. Ben dedim bağırır. Ey arkadaşlar, biz %3 büyümeden %11 büyümeye geçtik. Sonra dediğini bir kavramı kullanalım. Allah şükür yeter artık. Oturalım. Var mı? Beş büyüme. Kefenin cebi yok mu? Var mı? Ben değil mi? Var. Bir holding başkanını gördünüz mü? O çok bağırmaz, daha sakin görünür gibi durması lazım, ağır olması lazım. Ya yani Allah şükür 40 senedir yatırım yapıyoruz. Toyota mesela. Allah'a şükür demeyiz. Yani düğüdük zenginleştik. Ey Japonlar! Artık yatırım yapmıyoruz. <gülüyor> Ürettiklerimizi, birlikte yüklerimizi artık yiyelim. Bilgi balık, bilgi balık tutalım. Hiç duyduğumuz böyle bir şey söyleyemeyiz? tamam. Tüm mesele burada. İhtirasın aklı bu sefer akıl tanrı devre dışı bırakırken bu sefer akıl aklın despotizmi sözü mu ona despotizmi kendisini ihtiras tarafından ele geçirir. İstersen hiç ara vermeden öbür bölümü bitirir. Zaten son bölümde. sorumlu. Ne? İsmini şöyle koymuşum. Bir tutku, bir ihtiras zamanlar hocam muazzet tasim vardı değil mi? İşte asıl falan diye. Muazzet tasim ver. <gülüyor> muazzet tasim ney hocam? Ver. <gülüyor> Bir tutku değil Bir tutku izlediğimiz. Fırıld pek ya yani, ne unutacağım ben zemir <gülüyor> Kenes'i teorinin esasının ismini biliyor musunuz? Kısaçı Varda Bankacılar falan var Onlar herhalde çoktan vazgeçtirebili Kısaçı olmaktan <gülüyor> Kenes'i teorinin ismi Hayvansı Kütüller <gülüyor> Ya pardon Kısaçı değerli arkadaşımıza Hayvansı Kütüller <gülüyor> Akerlof Daha sonra bununla da çok büyük ikislerden biri Nobel teorisi. Bir daha. Bugünün iktisadi davranışını açıklayan Nobelli ekonomistin teorisinin ismi kendisine alınmış tabii. Yani, Hayır, basit. Hakikat. Son bölüme gel. Arkadaşlar nihayet e, artık son bölüme geldiğimizde böyle şey bir çıkarılmıyor, yani şu Sist'in arkasındaki filozofu çıkaralım ortaya. Haksızlığa uğramış e, Türkiye'de 3-5 kişiler şey her şey anlaşıyor. Hiçbir şey şaşırılmaz. Böyle yazarlar da vardır. Mesela bir tane isim vereyim. Spektrasyon Ozu'yu belki birisi itiraz eder. Jones'in nedenini bilir. Üç tane kavram vardır. Güç ve zenginlikler şey açıklar. Yani Kamboçya'daki katliamı da açıklar, Suriye'deki açıklar. Aynı kavramı. Şimdi konu o değil. Şey yapayım. Ben bir zaten. Alev ne Hocam <gülüyor> <gülüyor> burada otururken yapma böyle. Çomski'de. Bana Çomski'de. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar ee, bakın herkesin o iktisat biliminin babası bütün kötülüklerinde anası evlendiği ikisi. Babayla ana ortaya da Smith çıktı. Ne diyor biliyor musunuz? Ben yorumluyorum dediğini. Ekonomi je de dup diye bir kavram var. Ekonomi salakların ve dangalakların bir oyunu olmaktan başka bir şey değil. Niye biliyor musunuz Niye biliyor musun? Bir kere Peki. taklit gördük. Aklın egemenliğinde neşi aranacak dünya üzerinde bir araç <gülüyor> iktidara böyle talip olurken boşalan yeryüzündeki yeryüzünde boşalan tahta böyle bu amaçla bu istekle kurulurken bu muhtemelen belki bunlardan dolayı veya bütün 17. yüzyıl ahlakçılarının, Fransız ahlakçılarının işaret ettiği zaaflardan dolayı. Veya St. Oman'daki'nin işaret ettiği zaaflardan dolayı. Veya veya veya veya. Ama bir şekilde akıl ele geçiyor Kimin tarafından ele geçiriyor? İştiraz tarafından ele geçiriyor. Nasıl ele geçiriyor? Hıh nasıl ele geçiriliyor ve bugün hepimizin bu zenginleşme tutkusu nasıl oluşuyor? Birinci soru, ikinci soru hani biraz evvel dedik ya hiçbir başbakan demez ya. ya, ya 40 bin dolar kişi başına gelire vardık ya bir sakinleşti tamam işte oturun gidin balık tutun falan yeter artık ha, niye? Şimdi bu taklit var ya şimdi bu taklit bugün üniversitelerde Atar'ın ve Amerikan'ın seçkin üniversiteye tabii evet, ki top işlerini, kendileri e, lüks, lüksün şeyleri var e, Fransa'da falan, İngiltere'de. Lüks master'ları, doktoraları var. Lüks marka nasıl yönetilir? Yani taklit. Taklit bugün bir bilimin merkezi. Pazarlamanın merkezi ama bugün zaten iksat biliminin falan öyle bir şey hamurlar. Ha. İksatçı demek, pazarlamacı demek falan bu taklit Spinoza'ya göre sözü takip ettiğimizde aklı devre dışı bıraktığına göre göksel etikte olmadığına göre yeni bir tür köleli konuşur. Hiç bulmadan koşuyorum. Ben onu taklit edeceğim. O beni taklit edecek. Ben de başkalarından taklit isteyeceğim. Yani ne isteyeceğim? İmrenilmek isteyeceğim. Beğenilmek isteyeceğim. durmaksızın benim Facebook'ta fotoğrafım. Beğenilmek isteyeceğim. Hiç durmadan. Hiç durmadan. Sonra o hafızaklardaki bilinmez bence ekonomist ki ekonomik motoru Tırastı davranışı içimizden, en sıradan içimizden ben sen o onaylayacak mısın? Ama bugün yer üzerindeki bütün insansal faaliyetlerimiz ve burada şimdi ben bir şey yapar ve kutsal ilişkin görüşlerimiz de bunun içine monte edilerek bugün buraya uygulanmış. Yani ne? bitmez beyni toplama için. Ve hepimiz beyni toplamak için her türlü rüşveti vermeye hazırız. Hepimiz rüşveti almak için her türlü rüşveti vermeye hazırız. Hı. Her türlü ahlaksızlığı yapmaya da Her şeyi yapmaya hazırız. Ne için? ne için? Var olmak için. Başka türlü nasıl var olur? Yok. Pas demir 7 Varlık var olmak için varlıklı olmak zorunda. Varlıklı olunca ne yapacak varlığıyla? Pek ne yapacağını bilmiyorum ama görünmeksi lazım. Görünecek ki ona aylansın. Oynaylanacak ki beğenilsin. Beğenilecek ki taklit edilecek. taklit edilecek ki ha ben varım diye çıktı evet, evet. dünya. da buradan yola çıkmış. Smith de buradan yola çıkmamıştı. Bugünkü iktisat bilimi e, şimdi iktisatçı olmayanları boşuna şey yapıyor. Var bile buradan yola çıktı. Bugün. Bugün. Bugün. şey çok güzel bir tanım. Yani şimdi tartışma yaratmasın ama nihilizmin neon. Neam yani boşluk. içlik, Bitlik. İçlik. <gülüyor> Birlikte de barışmıyoruz. Birde, evet, evet. Yani bir ondan kazanmak için adam gidiyor. Ben öleyim, bin kişiyi öldüreyim, bir ondan olur. Bir şey olsun. Yani evet, o kadar bir şey yapma, bir şey olsun. Eğer öbür tarafta zenginleşerek var olarak varlığını var edemiyorsa görülecek kadar bile varlığımızı var bağır edemiyorsak Watson bu dünya kendini <gülüyor> görürür, bin kişiyi de götürür. Öyle, öyle görürsene değil evet. evet arkadaşlar ne, neredeyse sonuç beş satır. Ee, Vanite Vanite isimli işyerleri var. Vanite, boşluğu, boşluğu. Boş gibi. Smith diyor ki, boş bir kibir arayışının tutsaklığında beğeni toplamak için her türlü şey yapmaya hazır insan galiba. Spinoza da diyor ki, erdem diyor, gerçek olansa erdemsizlik, yalan olandır. Yani bizim hayatımızı anlatıyor, boş olsun. Evet, sonucu. Ee, böyle bir süreç yaşadığı gibi geliyor bana batı. Ama bugün batı hem eryal kelimesini kullanamayacağım. Her bir şekilde şimdi onu tartışmasına şartlık yapıyorum. Artık <gülüyor> dünya batı. Şimdi dünya batı. Batıdan daha batı o değerlere sahip olmak için herkese birbiri, hepimiz birbirimizin üstündeyiz. <gülüyor> Tırmıklıyoruz, torşlıyoruz, her şey yapıyoruz. Görünmek için. Ama Svetlülük uzaklardan boş bir hayal oyuncu. Karagöz Acıbat'ı boş. Perdenin arkasında Karagöz Acıbat yok. Öyle hata Boş bir hayal oyunu oynuyorsunuz. Ekonomi politiğin kurcusu söylüyorsunuz. Yok öyle bir. Yok. Süre diyor ki, elendiğiniz diyor ki, yalan. <gülüyor> Adilanda e, dediğim öyle bir tartışma açığıydı ama yani e, öyle bir şey oldu ki tartışmacı olarak benim bir şeyler söylemem iyice e, uzatacak bize naman kalacak ama bir şey söylemem lazım. Ona duramıyorum çünkü. Şimdi biz ekonomi politikte şey şeyi ararız. Ee, Efendim acaba ekonomi politiklerin insanı kimdir? İnsan nasıl bir yaratıktır? Yani. Çünkü birçok insan tanımı var. Ee, dolayısıyla şimdi Spinoza'nın insanı aslında bugünün dünyasının yani bujuva iktisatının e, insanı olması mümkün değil. Oksimoron bir tanım oluştu Neden? Efektif taleple cebelleşen devamlı kar oranları düşen pazar arayışında Oksimoron. olan ee, moron olurdu ama yani ikisi bir arada yani erdemli, erdemli davranmayı bizatihi e, baş tacı eden bir insan olduğunun böyle bir tüketçi olarak ortaya çıkması isteklerimi sadece isteklerimle kalayım arzum olmasın daha az isteğim filan gibi bir lokma bir kapitalizm olmaz Türkçesi yani onun için de bugünün insanı e, Spinoza'nın insanından çok farklı olduğu kesin ikinci bir noktada şu Oradan dönüp dönüp ferahlamak için Metin e, Simit'e yaslanıyor. Ben Mars'ı da e, es geçmemesini öderirim. Çünkü e, Simit de sonunda belki bu vahşi diye bir tepki duyuyor ama e, sistemsel olarak o piyasa ekonomisinin zaten olmazsa olmaz buraya çıkacağını e, bana göre öngörmüyor. Yani eğer öyle bakarsak Marksın eleştirisi, ee, bu insanı böyle bırakırsanız bu hale gelecektir. Onun için bu sistem zaten bunu yaratacaktır. Orada kalmaz demesiyle bence Marx daha iyi bir öngörüde bulunuyor açıkçası. Veya en azından Smith'e referans olduğu kadar ona da bir referans vermemiz lazım. Eğer nasıl bir insansa bu ekonomik politiği Bunları söyleyip ben bir tartışma atacaktım biraz sataşarak yani Metin'e. Ama zaten e, Hilmi Hoca varken bana düşmüyor sanlaşma. Şimdi ben isterseniz burda keseyim. Bu iki ana şeyi söylemekmiş olarak e, tekrar ediyorum. Bu sistemin e, deterministik gereği bu e, spinozan insanı olmama. Zaten insan böyle olma. Onun içinde e, o zaman biz bu insandan ve bu dünyadan ve bu insan ilişkilerinden muzdaripsek Ağırıp çağırıyorsak o zaman sistemsel bir şeyde ee, sorgulamamız gerekir. Yani hem piyasa mekanizması içerisinde hem böyle bir burcuva ee, iktisatının içerisinden bakarak bunu eleştirirsek işte, tam da oksimoron bir yerde duruyor. Bir tanım yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi ben burada keseyim. Eee, sorulardan başlayalım. Peki siz başlayalım isterseniz. Benim cevabım. çok <gülüyor> Çok ufuk açıcı bir e, konuşma olana. Teşekkür ederim. E, şunu belirtmek istiyorum. Aslında e, İslam tasavvufunda da bir Hübsi hadis adı altında bir, bir hadis şerif vardır ama yani çok sahih değildir. Tanrı insanı ya yani Allah insanı kendi bilinsin deyaratmıştır böyle de bir hadis vardır. Yani aslında Tanrı'nın bile, Allah'ın bile e, kendini beğendirmek gibi bir derdi olduğu gibi tasarımda da böyle bir konu var. Yani gizli bir hazineydi evet, evet, gizli hazineydi. Yani, yani. Evet, evet. Bunu söylemek istedim. Oradaki çok küçük bir şey söyleyeyim. Oradaki beğendirmekten ziyade hocam daha iyi bilir ama oradaki beğendirmekten ziyade hegelvari bir e, diyalektiği tamamlamak için çünkü erene kendini evet, alabilmek için dışına şey, çıkmak lazım. Set, Üç kişiye ihtiyaç vardır. O kadar beyan etmekten ziyade o sebebin olmuşması. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Eee Stirner'sa e, e, sıraya dizelim dedi. Dediniz. Evet. Yani rasyonalist, rasyonel, rasyonel düşünmeyi Sıraya dizelim. Hayır. Son, sonuç öyle var mı? Hayır. Şunu diyor ki akıl diyor, duygulara yani bu buna, buna Gerileri sıraya, sıraya dizler. Kendisi... Bir özel eder. Geze, gezerim, dolaşırım. Çok yakın şey söylüyorum. Ama gezerim, dolaşırım. Evet. Aslında bu da bir ee, şey değil mi? Yani iktisatta gezerim, dolaşırım en ucuzunu bulurum. Ay, Tamamen yanlış evet. anladın. Evet. Çünkü iktisat teorisi başlarken akviyori rasyonel teyfiyle zaten. Belli bir fiyatıyla başlar. Çünkü o kadar herkesin şey yapmazlar. Fiyat belidir orada. Ama yani e, bunun asfırı da ne Bunun zaman ne yapar? şu Gezgin bir bel görüyorum tabii. Gezgin bir teyftir şey bellek. Benim diyor, benim, benim evet. Davut'un evet. Rastlantıları rastgele <gülüyor> toplar. Laste atar atardı koyar, gitti. Akıl, ne? Tar tar. Evet. İktisat teorisiyle konum politikte değil. Bugün iktisat teorisinde tam tersi. Bir şeye girişmeden evvel zaten borsayı neydi? Fiyat vardır. Borsada önce tek kelime söyleyeceğim iktisata dair. Borsa hiç gittiniz mi bilmiyorum. Eğer herkes biraz çıkarttıysa şöyle başlar borsacı satıyorum 10 lira. 10 liranın nereden geldi? Ne Rasyonalite, rasyonalite dostu karşı. Ama niye 1 liradan başlıyor? De. Yani demek istediğim orada denge bir rasyonaliteye başlıyor. Evet. Buyurun. Şey, e, evet. Yani şey, böyleye sattım. Hoş. herhalde şunu gerekir çok değerli toplu bu kadar hızlı söylüyor. Olamazdı. Ama benim evet benim o so, yani o şekilde okay. arzudan ne okay. olur. Yani eeeinoza'yı, bek'sinoza'yı kendi sütte dile oymayacak bir eee solipsizm gibi bir olayla başlar. Ha, direkt karşısında insan onun arzusu düşüncesi, eşiği vesaire. Oradaki arzu e, tıpkı bir örneğin eee ...sindeyi, yeme iştahı arzusu gibi bir arzu iken birdenbire sistemin sunuşun açısından bana katsa çok hak edilmemiş bir öteki çıktı ve taklit çıktı. Ne çıktı? Öteki ve taklit Yani öteki tarafından arzulanma arzusu. İstersen Hegel tarafından, evet. e, kendi köle evet. diyebiliriz. İstersen Lakan Ama tek bence bir bireyden, e, akılcı bireyden e, hak edilmemiş bir ötekinin arzusuyla fiyasaya nasıl geçti? Ben onu anlamadım. Öteki ne kadar hak edilmiş sonuçta? Yani çünkü diyoruz ki arzu daha e, istek ve daha yakından bir ilişki bir şey var o kadar düşünüyoruz. Ama oradan bir tıkat diyoruz ki insani arzu aynı zamanda öteki tarafından arzular, mıydı, arzular mı ne de arzular Bu Spinoza değil. O evet. bir Hegel. Evet. Sen o duyduğu evet. bir hege'li Ve oradan bize çok soru yani tek bence bir şeyden bir toplum diyoruz. Yani iktisat açıkladık. Ötekilerin de ötekiler arasındaki beğenilme, hayran olma ilişkilerine oldu. bir sistem anlattı. Peki o Spinoza'nın tek belinden etikine nasıl geçtim de bütün bu sistem bana kılasıyla yere vaatlandı. Soru bu. Çünkü son bölüm Spinoza değil, ortaya değil. Son bölüm. Ee, yani izninde benim. Benim düşünüm. O benim biraz Son bölüm. Son bölüm. Spinoza değil. Son bölüm benim. Yani benim derken kendini kimsenin yerine koymak için değil. Nihayetinde benim felsefe var Siyaset felsefesi. Ve bugüne bakışım. On polisi ne? 10 bölümde spiloza, 10 bölümde yok. Ya var. Da... Pardon. Yani iki ayrı teoriyi, bir evet. teori arasındaki bağ ben göremedim. Değil, bak bak bak. Bak bana, bak. Bana, bana öyle denmiyor ama ee, yani bilemiyoruz. Şimdi arzudan yani dezirde pardon istekten yani dezirde arzuya yani anveye geçiş benim okuduğum spirozada var. Taklis süreci spirozada da var. Ve Orada taklis daha başka bir bir şey Ondan sonrası benim vermiyor. Evet. Şey. Ama taklit başka bir neye takliktir. Şimdi, şimdi, eleştirin, eleştirin, spinoza için eleştirilen bir sefer... O arada ne olduğunu anlamadım. Genelik en temel eleştirilerden biri çok tek bencil bir felsefe sunması ve onu da ne Spinoza için gelen eleştirilerin çoğunluğundan bahsediyor. Spinoza mı? Evet. Pardon evet. anlamam isteni. Spinoza, Spinoza'nın tek bencil bir felsefe sunması. Tek bencil bir problematikten tıpkı şey gibi... Ne ee, kart gibi hak edilmiş bir çıkış sağlayamaz. ne kart de iş işte, Tek bence tek bir başka kelimeyle daha şey ya. Söylüpsizsin, söylüpsizsin. yani giden öznenin tekliği. Ben öyle düşünüyorum. Tamas ee, Ama hizmeti. Yani şey senin sunuşun. Hayır. Ben orada. Bir benarsız bir, e, ben, bir dünyada insanın kendini var etme süreciydi o. İnsan. Or bir yere kadar. insanlar değil. Ondan sonra oradan kendim bir yorum koymaya çalıştım. Oradan itibaren Spinoza'da bu dünyada benle ötekinin nasıl var olabileceği kurgusu var. Ama işte öteki teori Dezir ve... Dezir denen olguyu irdelediğiniz zaman zaten toplum ve ekonomi politikası toplum zaten çıkıyor. Dezir bunun altında bugün Maksizm'e similosizm arasında ortak vahkurma çabalarının tümünde dezir var. He? E, e tamam ben, yani burada benim yaptığım neredeyse aynı şey. Yani benim yorumum duyuyorum da benim icat ettiği bir yorum değil. Eşte olabilseydim. Tamam Yani ben de varım en iyiydi. Ama bir daha söylüyorum. Dezir ötekinin kapsadığı analiz itibaren ötekide bir vahkurma sorunu var ötekinin kapsadığı annen itibari ötekini, ben, ötekini kapsıyor ihtirası ama bunun önce ötekini Kur'an'sı olarak açıklaması lazım Kur'an ötekini post-vaktum açıklıyor yani, desir varsa öteki vardır çok diyorsun. iyi istersen sonra ee, bir şey yapalım yani e, herkesin belki bir şeyi vardır ama yani çok teknik ve güzel bir bakış ama ben değerini e, kurguladığını sanıyorum ama konuşalım sonra şey Hocam, taklit, beğenileri taksit etmek demek. Yani o maya ee, da olur. Taklit. Önce, önce, bir, bir, bir. sumisyon, bir, yani ben onu taksit ettim, onu beğeniyorum demek. Ama burada asıl mesele, bir an sonra, ben nasıl onu beğendiysen, onu da beni beğenme ihtiyacına var. Ve o anlar itibaren, yani, ben mesela var, objeleri de beğenebilirim, yani resmi beğeniyorum. Ama oradan bahsediyoruz. Hayır. Kişiler aslında. Evet. Evet. Peki bir dakika daha biraz sorular var. Hayır beyefendi. Ben Sen de son. En son. Evet. Şimdi demin şey seviyori Tamam hocam, siz, siz ne derseniz başımızın tahtı. Müslüman yöneticimiz bir soru sordu. Şimdi sizin. Ee, düşünce sistemazimizde Karl Marx hiç mi yok? Olabilir. Yani benim kurduğum ee, çerçevede Karl Marx yok. Olabilir. Yoksa zaman nedeniyle mi ona girdik? Bunu anlamak istiyorum yani. Yok. Hemen, yok. Cevap, e, yani evet. cevap hemen cevap ver. Hemen, hemen cevap ver. cevap vereyim. Yok. Yani bu da bir eleştirdiği yönü. Hayır, cevap ver. Ha. Ha. Karl Marx var hatta buradaki yazıya dönüşecek cümlelerde Karl Marx'ta geçecek yazıda ele alacağız cümlesi var. Burada tabii tabi, okumanın bir anlamı yok onu. onu, onu Olmaz olur mu ya? Yani bizim sistemde hayır yok. Hayır onun hayır, onu hayır Marx var. Sermaye, iş gücü Ayrı. vesaire kavramları o dünyada yoktu. Marx var. Evet. Marx yok. <gülüyor> Marx yok. <yoktur>. Marx <gülüyor> yok. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Ay ben satıları satı ikisat ölmek evet. durumunda kalıyorum burada ve tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Siz öğretin. Evet, Her şey öğretin. Şimdi karşıtlık arzuyla ihtiyaç arasında. Arzuyla gereksinim arasında. Marx ne diyor? Herkese ihtiyacı kadar. Herkese arzu ettiği ölçüde değil. Dolayısıyla Marx İnsan doğasının kendi inşa ettiği dünyada ya da kendi inşa ettiği sistemde gereksinim de sınırı yok. Eğer ihtiyacı varsa gider, halk ekmeğini alır. Ama arzu öyle değil. İsp İspanya ekmeği var, somut var, cevizli ekmeği var, cevizli ekmek var, ekmeği var, arzu bütün bunlara karşı bütün bunların temel ülke anlamında Dolayısıyla Marx burada yok. Marx'ın bu sistemde yeri yok. Eğer yani bütün mesele çağdaş ekonomi politiği işte Keynes'den bu bile taşıdığında bütün bu mesele hayvansal ıı, içgüdüler vesaire indir girdiğin zaman burada, burada ancak belki Marx olur. Çünkü sadece ihtiyaçla ilgili bir meselede hayvansal arzudan ancak burada vardır ama bunun dışında bu sistem arzuya dayanan bir sistem ise eğer Marx'ı dıştalayan bir ne söylüyorsun? Sistem, sistem derken neden bağlı? Yani senin kurduğun ekonomik politik yani ekonomik politik, felsefi ve kramını olarak koyduğun sistemden söz ediyor. Dolayısıyla burada Marx yok. Çünkü mesele gereksinimler olarak temellendirilmiş değil. Baştan konuşmanın bu güne, bu sıraya, bu zamana gelinceye kadar kullandığı kavramların hiçbiri ihtiyaca hatıfta bulunmadı. Sadece işte tutku, ihtiras, arzu vesaire, istek vesaire. Dolayısıyla Marx yok mu sistemde? Bir çok haklı bu manada. <gülüyor> i̇kincisi, <gülüyor> ikincisi rasyonel meselesi rasyonalite ile teolojiyi adeta birbiriyle kumşulaşmaz. Asıl geldik ya Nihal evet. evet. evet. geldik. <gülüyor> <gülüyor> Teolojiyle rasyonaliteyi birbirine karşı değil. Opozisyon anlamında değil. Kontradiksiyon anlamında yani değil. Kontradik karşılık zaten. anlamında değil. Çelişki anlamında. Var zaten tamam. Şimdi mesele böyle değil. Çünkü çünkü, bunu Çünkü bir rasyonel teoloji de mümkündür. Bunu yapan da Spinoza'dır Nasıl yaptı Spinoza bu rasyonel teolojiyi? Bunu Levinas söyler, ben söylemeyeyim. Diyor ki Spinoza'nın yaptığı şudur. Alıyor Tevrat'ı ve Talmud'u. Kendine kendi Levinas'a gidiyorsun, şuraya gidiyorsun, evet, bir Levinas şurası vesaire ama, ama şu şuna, o söyledin sıra söyledin mi? Sre Levinas'a. Oraya gidiyor vesaire. Levinas daha, Levinas daha çok seviyor. Levinas daha çok seviyor. Evet, daha çok seviyorum çünkü. Seviyorum. Hı? İsocan sevten seviyor. Çünkü. benim ruhum itab. Benim ruhum. Şurada bazı adamlar ettiğini isimler söylüyor. Şundan dolayı. Ne yapmıştır <gülüyor> devrattı ve kaybetti Sminoza. Kendi aklına. Sminoza aklına aykırı gel. Yani kendine göre irrasyonel durduğu ne varsa hepsini tasfiye etmiştir. Yaptığı şey budur. Ya yani bir başka değişle, bir başka deyişle, kendi aklına uymayan, kendi aklıyla e, anlaşılması mümkün olmayan mucizeler vs. her neyse. Kutsal kitapta neler varsa. Bunları tasfiye edelim. Bunları tasfiye ederek Din bütünüyle rasyonel bir teolojiye irca edelim. Revinas'ın söylediği şudur, gayet basit. Ey Spinoza Tanrı'nın bize sen, vermek... ki eylemez, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başlıyor aslında. Şimdi <gülüyor> başlıyorum. sen Tanrı'nın bize vermek istediği mesajı senin anladığın dilde verdiğini nereden biliyorsun? Belki de Tanrı bize bu mesajları senin aklına göre irrasyonel bulduğun o söylemlerin içinden vermiştir. Nereden biliyorsun? Sen kendi aklını Tanrı'nın aklının yerine ikame ediyorsun. Bu yanlıştır diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla bir teoloji pekala rasyonel olabilir. İşte İspinoza ama ben bir <gülüyor> <gülüyor> Müslüman olarak böyle söyleyeyim. <gülüyor> bir rasyonel teolojiyi rasyonel teoloji kabul etmen mümkün değil. Nevi nasıl yaptığı doğru. Çünkü biz gerçekten vahyin vahyin bize neyi söylemek istedi? Eğer Kur'an-ı Kerim, yani bir Müslüman olarak meseleye bakıldığını ifade etmek istiyorum. Bir Müslüman olarak bakıldığı zaman kuran bize e, vahiy yolunda bildirmek istediği şeylerin muhkem ayetlerden mi yoksa müteşabih ayetlerde mi olduğunu bilemeyiz. Yani manası açık bir şekilde verilmiş ayetler vardır. Kur'an-ı Kerim'de buna muhkem ayetler diyoruz. Bir de tevhile muhtaç dediğimiz Evet. Bir ayetler var. Şimdi bazı şeyler var ki bilinmiyor. Çünkü sen ısrarla bilinebilir olanla sınırladın dünyamızı. Böyle bir şey yok. Dünyamız bilinebilir olanla sınırlı değil bir. Impir. İkincisi, insan sadece rasyonel bir varlık olarak da düşünlemez. O öyle şey örneğine <gülüyor> verirler biliyorsun. Silindir metaforu. Silindir nasıl dikey kesipte bir dörtgen, yatay kesitte, daire ise İnsan da bunun gibi. Nereden baktığımıza zaman, Eğer bir insanı bir silindir gibi dikeyi kesikten bakarak değerlendiriyorsak diğeri ki rasyonel bir bandı. Ama yatan kesikten baktığımız zaman bir daire olarak daire Hı. bir toprağı rasyonel bandı. Dolayısıyla hiçbir ekonomi politik hadi ben de şimdi gelip bu bana ait olan ne kadar kere saygı değil miydim <gülüyor> <Ben> de sadece <gülüyor> bir saygı içinde dinliyorum yani sadece bana evet. anayetik bir düşüntü evet. Evet. şimdi şöyle <gülüyor> yani, bir böyle yani şimdi hiçbir ekonomik evet. ne rasyonel evet, ne rasyonel ne rasyonel yani bakış tarzına göre sen Adam Smith işte şey Thorstein Webland vesaire işte o şey meşhur e, leisure Society meselesi ya da Constituous Consumption aşırı tüketim bilmem. tamam bütün bunlardan yola çıkarak belki bir irrasyonel ekonomi politik inşa edebilirsiniz ama bu ekonomi politikin rasyonel yanları da var. ya da irrasyonel gibi görünen ya da kavrananların rasyonel yanı da var. şimdi tabi burada ayrıntıya girmek istemiyorum ama Mesela sebeple gerek arasında, yani. cause ve reason arasında çok önemli bir fark var. Şimdi iktisat bize diyor ki, iktisadi akıl diyor ki, iki tane manav var, ikisi de aynı elmayı satıyorlar. Biri 5 liradan öbürü 7 liradan, hangisini alırsın? Rationality, sadece rasyonelizm bize diyor ki, ucuzu alacaksın tabii aynı. Hayır adam gidiyor 7 lira alıyor. Neden? Çünkü kendine göre iktisat dışı, iktisadi akıl dışı sebepleri değil, gerekçeleri var. Ona mahsus olan şeyler. Sebepler geneldir, gerekçeler şanslı muhtelerdir. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki, benim hemşerim diyor ya o Zarar pahalı satsın ama o kazansın. Ya diyor ki, cumaya gidiyor adam ya. Kaçtı bana onlar alırım ben. Ödürü Musevi mesela. Demek ki yani her ne, nereden bakacağız? Bu konuda bana göre Spinoza'dan yola çıkarak pekala rasyonel bir ekonomi politikleri inşa edilir. Hangi bağlamda Şeyi örümcek örneğini tamamen örümcek ve sinek arasında tamamen tam da işte şeyi söylediği gibi Keniz'i söylediği gibi ve Keniz'den yola çıkarak diğerler çağdaş yapmanın politikleri söylediği gibi hayvansal bir arzuya bir doyuma indip diyebiliriz. Yani eğer Spinoza'dan yola çıkıp bugünkü ekonomi politikle hiçbir ilgisi olmadığını söylerim, ne de mümkünse bence ömürket örneğini abartmadan ve oradan yola çıkarak pekala pekala rasyonel bir ekonomi politikte işaret diye düşünüyorum. Nokta. Evet orası. Şimdi e, burayı da başka şey yapmamız lazım. Beş dakika içinde bırakalım. Son evet. demek galiba bir şey söyleyecek. Evet. Ben ondan sonra bitireyim. Beş dakika. Demek. <gülüyor> olsun. Ben... İki buçuk dakika sana, iki buçuk dakika bana. ve kapatalım. Ben aslında hocam'a bir ihtiyacım var. Tabii. <gülüyor> mesela. Mesela zaten bak ben, benden başlasın. Şimdi e, e, bilinen ve bilinmeyen ayrım, ayetlerden yola koyarak evet. konuştuk zaten hocam bütün mesele bilimin bilinen en büyük dertlerinden biri bilinmeyenin araştırılması değil mi? Kutsal olan bilinmeyenin sen bilemezsin diyerek bir bir sınıf koyarak burada gerçekten kendi varoluşumuzu var çok ben Spinoza'nın bu konu neşe kendi varoluşunu gerçekleştirebildiği oranda insanın o doğal neşeyi kazanabileceği düşüncesine sürekten katılıyorum. O anlamda sıkına siz, no siz ne kadar levi nasıl yakın hissediyorsanız ben de sıkına zayıf hissediyorum. Ama bu yani bu mistikliğe itme yok. O ayetleri biz bilemeyiz bir öyle bir şey ama hocam zaten orada bir sınır ve kesinlikle insan insana buraya giremezsin tamam. şeyi getirilmesini tamam. ben e, gerçekten burada bunu anlayamadım. verebilirim. Son, de... son iki buçuk dakika ama isterseniz Hayır. on saniye iki buçuk dakika değil ben iki dakika istiyorum. Yok <gülüyor> iki buçuk dakika bana ay. <gülüyor> <gülüyor> bunu hep anlattım. Bu iki ayrı oyun alanı. Birinin kurallarını ötekine uygulamak yanlış. Basketbolun kurallarını futbola uygulayamazsın. Futbolun kurallarını ne uygulayamazsın? Çiftte hakikat teorisi diyor. İbn-i bu yana kostüle edilmiş bir şey var. Felsefe mi hakikati olsun. Felsefeye bu teolojinin hakikati teoloji. Bir dakika. Şundan ödülü söylüyorum. O uygun kuralı, dilin kuralı Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde söylüyor. Diyor ki, Makar Söylesi'nde zellikle kitapları ve fihhi bu öyle bir kitaptır ki onda asla ve kat'a şüphe etmemiz. Yani. Şimdi eğer Müslümansa bu ayet Bakara suresinde. Kaç olduğunu hatırlayalım evet. şey. Bakara suresinde var mı? ki, ters değil mi bu sual? İdilaya. Da tam teşekkür ederim. Şimdi böyle olunca o zaman bu golün kurabu bu kitaptan gibi. Reyk diyor. Reyk çok önemli bir şey. Çünkü Arapçada şek, şüphe ve reyk gibi üç ayrı kavram var. Biz bunların hepsini kuşku diye karşılıyoruz. Yanlış. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uzaktan şey geliyor. Birisi geliyor. Bakıyorum. Ya bu bizim Metin Sarfati'ye benziyor. Acaba olma? Biraz daha yaklaşıyor. Galiba Metin. Geliyor. Karşı karşıya giriyoruz. Artık reyb hali, la reybe fiydi. Yani asla kuşkulanılmaz, yüphelenilmez, o kadar şey. O kadar kesin. Bunu söylüyor Kur'an. La şek fihi demiyor. La şubhe fihi demiyor. La reybe fihi. Dolayısıyla bağlayıcıdır. Eğer sen müminsen bunu böyle kabul etmek durumunda. Niye sorgulamıyorsun? Kur'an'ı koymuş Kur'an kelimeler. Bunu sorgulamayacaksın diyordu. Eğer sorgulayacaksan sen dinin dışında başka alanda sorgula ama dinin içinde kalarak bunu sorgulaman mümkün değil. Bu neye benziyor? Basketbol oynarken niye ayağını topa sokmuyor, doku demek gibi bir şey de bu. Teknik hocam e, Fatih abi, mezunlar cemiyetine döndü. <gülüyor> <neden? gülüyor> Ama teoloji diye <gülüyor> başladı. E, Değer, şey ben de aradan ya. çıkalım. Hocam, de. E, e, e, de. Ben ben e, değerli hocamın e, görüşlerine ne katılmıyora? Katılmıyora. <gülüyor> <gülüyor> Görüş. O, en son o, şeyi o, sormak. 10 e, saniye daha izin verirseniz, en son şeyi sormak istiyorum. Yunan kurallarını kimin koyduğunu sormadığınız zaman Spinozacı anlamda varlık kendi var etmiş değil. Başka bir filozofu referans verebilirsiniz ama Spinozayı değil. Onu test edelim. İki, Leibniz için Spinoza Yahudi değil, yüz karasıdır. Yahudi tüm bulgularını yaratmış <gülüyor> var idi. Şeydi. Yani. <gülüyor> evet arkadaşlar herkese teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. <gülüyor>